Oh yeah. açık gaste Merhaba kainat. Bugün 8 Şubat Çarşamba. Yıl 2012, ay 2, gün 39, Kasım 93. 1433, Heciri Rebiülevvel 16, 1427, Rumi Ocak 26. Fırtına. Günün tarihi. 425 yıl önce bugün 8 Şubat 1587'de İskoçya Kraliçesi Mary I. Stuart başı kesilerek idam edildi. Yemek listesi gün 39. Çorba, kıymalı karnabahar, bulgur pilavı, turşu ve meyve. Büyük, Büyük saatli marif takvimi. buretan tak gel şudır okul ama tak gel sunavre sen gemen Emine, ben adam tavrım ne brett ta matakia, su, na, vrum, ne. haberkes Açık Radyo burası 94.9 açıkradyokom.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftada. Açık Radyo.com da olur. Ha, evet artık Açık da diyebiliriz. Doğru. Ve Açık Gazete haftanın 3. Açık Gazetesinin açılışını yapıyoruz Buracık'ta. Ömer Madre Gaz, Mert Öztekin ve arka planda da bize destek veren Can Tombil'den oluşan ekiple birlikteyiz. Günaydın. Günaydın. Marcos ile açılışımızı yaptık. Onu tanıyan ve sevenlerin çoğu kendisine sadece ilk adıyla Marcos, Marco diye hitap ediyor. Rebet Rebetiko Müziği'nin en bilinen önemli isimlerinden birisinin ölümünün 40. yıl dönümünü almış olduk kendisi. Marcos ya da Marcos Lambacaris. 8 Şubat 1972'de Atina'da 67 yaşında hayata veda etmiş Yunanistan'da ve baya, e, lakabı da Rebet, Rebet Rebetikon'un babası, atası ya da patriarkı deniyormuş kendisine kısaca. Öyle deniyor 1905 doğumlu Anos Sirosta doğmuş, anlat çok önemli, pek çok insanı derinlemesine etkilemiş ve 66 yaşında da demin 67 dedim ama 66 yaşında 1972'de hayata veda etmiş. En önemli çok sağlıksız da bir dönemi geçirmiş, yani Nazi işgali sırasında Yunanistan'da felaket. ...çekmiş ve müziği de... Gö ...gözden düşmüş tabi... ...fakat sonra... E, ...Rebetiko'yu... ...Dirilten Vasili Tizanesi'nin... ...girişimleri üzerine pek çok eski... ...şarkısı... ...çağdaş şarkıcılar tarafından... ...dile getirilince... ...tekrar gündeme gelmiş ve... ...büyük bir... yani ...hatta ki Teodorakis'in... ...söylediği gibi hepimiz... ...birer dalıyız bu... Büyük ağacın, ağacın kendisi de Marcos'tur demiş. Çaldığımız parçada onun en çok bilinen gayet basit şeylerle çalışıyor. Beste stilinin çok basit yalın olduğu söyleniyor. Çok az orkestrasyon ve her türlü süsten püsten arındırılmış melodik melodiler ve sözler de gene süssüz püssüz ve mesela bu kafiyeli olarak tabi Yunanca'da e, belirtilen bu şarkıda işte gözyaşların parlıyor tarladaki çiçekler gibi. Gözlerin kardeşim kalbimi çatlatıyor. O, şu küçük yüreğimi çat diye ortasından yarıyor. Kör olana kadar ara benim gibi bir tane daha bulamazsın diye gidiyormuş sözleri de çaldığımız parça da oydu. Marco, Marcos'a bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Evet, tatsız bir gün olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Öncelikli haberimiz bir darbe haberi. Hint okyanusundaki oda ülkesi Cennetada tırnak içindeki Maldivler'de darbe oldu. Ülkenin 2008 yılında seçimle iş başına gelen ilk devlet başkanı Muhammed Naşit. Bizim çok yakından takip etmeye çalıştığımız radyo ve açık gazete olarak ülkelerden ve kişilerden biri. Çünkü tarihinde ilk defa seçimle başa gelen Muhammed Naşit oldukça önemli küresel iklim değişikliğinin ülkesini sulara gömeceği konusunda çok uluslararası planda önemli girişimlerde bulunmuştu. Ve kendisiyle Kopenhag'da da biz de konuşmasını da izlemiştik. Kopenhag'daki alternatif iklim zirvesinin Belki de en yüksek düzeydeki temsilcisiydi gelip her iki tarafta da bulunan yani resmi hükümet başkanlarının yanı sıra alternatif şeyde de bulunmuş. Ve çok sıkı da bir konuşma yapmıştı kendisinin kayıtları da elimizde bile var. Haftalar süren protestolardan sonra bir polis isyanı oldu ve ordunun da baskılarının ardından... Daha yani herhangi bir şekilde kan dökülmesini e, reddederek istifa edip görevi yardımcısına devretmiş. Önde gelen bir yargıcın yolsuzluktan dolayı tutuklanması için emir vermesinin ardından gösteriler başlamış. Polis isyanı Bu, görünüyor. Daha sonra tabi ordunun da e, müdahil olduğunu görüyoruz. Yani polis isyanı ama e, darbeyi yapan ordunun içindeki bazı şeyler gruplar diyelim en azından muhtıra ordudan geliyor ee, onu söylemek lazım ama işin ironisi tabii şu ee, Muhammed Naşit e, Maldileri demokrasiyi getiren lider olarak da tanınıyor ee, son yıllarda kendisine karşı artan protestolar vardı evet Muhammed Naşit tabi ordu sözcüsü de darbe durdu darbeyi yaparken darbe söz konusu değil demiş. Sadece Naşit'ten istifa etmesini bekliyoruz demiş. İlk ülkenin ilk ve tek seçilen başkanına istifa etsin diyen bir ordu var ama darbe değil bu diyor. Bunun adını ne diye koyacağız? Günün sözünü... Darbe diye koyacağız bunun <gülüyor> adını. Başka bir şekilde koymaya hiç gerek yok. Çünkü kendisine yapılan ultimatum veya işte muhtıra şu şekilde olmuş. Ya Görevi terk edersin, iktidarı terk edersin veya başkentte bir kan yaşanır. Evet. Şimdi yani e en azından partisinden Muhammed Naşit'in partisinden yapılan açıklama verilen muhtıranın bu anlama geldiğini söylüyor. Evet. 350.org 350.org kuruluşu ki iklim değişikliği konusunda iklim değişikliğine ve küresel iklim adaletine büyük mücadele veren büyük katkılarda bulunan bilmak gibi ve arkadaşlarının kurduğu 350 oradan gelen haberde de darbenin olduğu açıklanıyor ve dostumuza dünya çapında bir destek kampanyası başlatalım diyor. 350 organ girenler gerekli bilgiyi görebilecektir dinleyicilerimiz arasında da ben kendi payıma imzayı bastım. Yani Naşit şöyle demiş. Oradan gelen bilgiyi de aktarıyorum. Ee, ülkenin ilk ve tek demokratik yolda seçilen lideri bu küçük bir ada ülkesi. Nüfusu yani bakarız şimdi ama çok küçük nüfuslu bir ülke. Yani çok küçük nüfuslu bir ülke ama 1200 civarında adadan oluşuyor. Üçlü, büyüklü küçüklü. Ee, ve de işte 2008'de Muhammed Naşit işte hani demokratik yolla seçilen ilk ülkenin lideri olmadan önce 30 senelik bir şeyle de yönetiliyordu iktidarla da. Şu anda Muhammed Naşit'in daha doğrusu görevinden ayrılmasına neden olan olayın da arkasında bulunduğu söylenen Gayyum evet, Gayum iktidarı tarafından yönetiliyordu. Gayum iktidarı tarafından yönetiliyor ve e, tersanda bir şey ve Abdullah Yemin diye birisi e, ve Ömer Nasır diye birisi yine benim adaşlardan biri çıktı bu ne zaman böyle otokratik bir, bir şeyler olsa bir yerde darbeler muhakkak bir adaşa rastlamak da mümkün oluyor şimdi bu Ömer, Nasır, Umar, Nasır diye geçiyor. Bari ben de öyle okuyayım da Be, adaşlık durumu biraz azalsın. Ee, eski başkan, 30 yıllık diktatör olan başkanın, gayyumun e, eski güvenlik başkanıymış, istihbarat şefiymiş zaten. O vermiş ultimatomu. Bu bize bir şeyler hatırlatıyor mu? Bir de ayrıca Abdullah Yemin diye birisi o da zaten kardeşiymiş eski başkanın diktatörün Gayyum'un. Onlar başkent Male'de protesto etmişler ve bu yolsuzluk yaptı. Yolsuzluktan dolayı görevinden alınan Abdullah Muhammed serbest bırakılması Şimdi yargıç. Evet. Ee, ama Muhammed Naşit bu yargıcın işte bu eski başkan Gayum'un yakın Adamlarından bir tanesi olduğunu ve onun adına çalıştığı iddiasıyla e, tutuklatmıştı. E, orada yalnız tabii ki oldukça büyük bir usulsüzlük de vardı o tutuklamada. Onu da söylemeden geçmeyelim. Ordu tutuklamıştı. bir gücü öyle mi? Evet. İşte polis ve ordu bu arada Star Force diye de bir şey varmış. Yıldız Hı. güçleri diye. böyle Tipik bir ad işte. Anti-terör. Contr-terör ya da Contr-gerilla diyelim. O da eski başkan Gayum tarafından kurulmuş ve siyancılara karşı kontüter yıldız savaşları falan geliyor benim Evet, aklıma. aynen öyle işte ve o da zaten emirleri falan dinlememiş ve bütün takım taklavat o şeylerini de giyip robokop kıyafetlerini giyip iktidardaki partinin demokrat partinin merkezini basmış milletvekillerinin evlerini basmış. Hükümet yetkililerinin evlerini basmış. İnsanları bir arada mesela Amnesty International Uluslararası Af Örgütü'nün şeyine de baktım ben hemen. Ve yaralananlar hatta haber alınamayan insanlar da varmış. Böyle de belirtiliyor. Evet bu arada e, polisin de isyancıların safına neden e, geçtiğiyle ilgili farklı farklı e, şeyler var. Haberler var. İşte bir kısmı Gelen haberlerden e, polise e, göstericilerin üzerine ateş açma emri verildiğini. Polisin bunu reddettiğini söylüyor. Bu da önemli ama e, çok basit bir olay değil. E, Maldivler'deki son derece karmaşık karışık. Aslında bana öyle geliyor ki uzun zamandan beri de zaten. 2010'da bir kriz yaşanmıştı Maldivler'de. Haziran 2010'da onu da hatırlıyoruz. Ee, o zaman tüm kabinesini açtım, işte, istifa etmişti toplu olarak. Ee, ama bu istifanın sebebi şeydi. E, muhalefetteki parlamento üyelerinin yürütme yetkilerini e, kaçırması, el koyması idi. Yani en azından sebep bu şekilde verilmişti. Ve e, kabine üyelerinin de bakanlık görevlerini bu sebeple yerine getiremediklerini şikayetçi olarak... Toplu olarak istifa etmişlerdi. E, ve de başkanı da çağrıda bulunmuşlardı. Neden? E, i̇şte bazı milletvekillerinin hükümetin e, çalışmasına engel olduğunu araştırması için e, parlamentoda çok yoğun e, rüşvet ve yozlaşma skandalları yaşanıyordu. 2010'dan beri ülke e, son derece çalkantılı. Onu da ekleyelim. Evet e, aslında e, bizim e, açık radyonun Seslerinden biri olarak kullandığımız bir sesi var. Muhammed yani de Şu anda görevden alınmış. Daha doğrusu istifa etmiş olduğu söyleniyor. Yani BBC'de ve diğer yerleşik kanallarda bunun sanki bir darbeden çok gönüllü bir istifa olduğunu hissettiren tarzda kaleme alınmış haberler var. Ama durumun darbe olarak nitelendirilmesi gerektiği şahsen bana çok açık görünüyor e, ve ordu her ne kadar darbenin söz konusu ol, olmadığını söylüyorsa da tüpedüz darbe gibi görünüyor. Şimdi kendisinin sesine bir kulak verelim kısaca. The president says he needs another term to see through his democratic reforms. <gülüyor> um, he, well he's already had 30 years and we, we really quite can't see how... Uh, and what LC is going to do with another 5 years We, he's ruined our lives for 30 years and then now he has the audacity to come out again and say that he needs another 5 years he's not going to get it kainatın tüm seslerine renklerine ve titreşimlerine açık radyo Evet bu Muhammed Naşit'in ilk daha seçimlere girerken kendisiyle BBC'nin yaptığı bir mülakatta söylediği sözlerdi. Yani başkan Gayum demiş ki o zamanki başkan 30 yıldan sonra demokrasiye geçmeye hazır değil. Onun için ben bir 5 yılda en az yönetmek zorundayım demiş. Ne diyorsunuz diye soruyor BBC'si Mabiri. Muhammed Naşit de diyor ki ya 30 yılı vardı. E, veremeyeceğiz artık o kadarını diyor zaten tekerden demir bir elle yönetti pençeyle çelik bir demir pençeyle yönetti ülkeyi diyor ve gülüyor hatta fakat tabi son gülenin iyi güldüğü anlaşılıyor gayyum tekrar askeri ve orduyu kullanarak gelmiş oluyor anladığım kadarıyla yok şu anda iktidarda gayyum yok bir geliyor e, yani e, 2013'te be. seçimler yapılacakmış kimin e, seçileceği konusunda tabii ki e, çok sorular mevcut ama şu anda en azından e, bu caretaker government dedikleri yani geçiş dönemi hükümeti'nin başında e, Vahit Hasan e, varmış. Vahit Hasan ülkeyi bir e, milli birlik hükümeti oluşturacağını söylemiş ve 2013'te seçimler yapılana kadar bu şekilde yöneteceğini söylemiş. Ama evet. Maldiv'de benim gibi e, bu epeyce uzunca bir süre Böyle şeyleri yaşamış olan bir darbelerin çeşitli envai türünü görmüş olan biri için hiç geleceği görürüm diyorsunuz. Şaşırtıcı olmayan bir şey. Yani özellikle de iki kişinin e, Abdullah Yemin ve Ömer Nasır adlı iki kişinin de e, istifaya zorlayanların ikisinin de çok yakın olması eski başkan Gayunlu. diktatörü. Bayağı İma epey şeyi ima ediyor. Hatta iman ötesine gidiyor bence. Evet bakalım. E, ama Maldivler'de daha çok şeylere gelebiliriz. Destek olmak lazım evet. Yani ordunun ve e, polisin bu darbesine karşı demokratik olarak seçilen insanlara destek. Uluslararası camia sürekli koşturuyor ama destek verecek mi bilmiyorum. Amnesty International Uluslararası Af Örgütü'nün bir Yeni hükümete hiç kimseyi e, cezalandırmaması, hapsetmemesi ve e, zarar vermemesi yolunda bir çağrısı var. Ve eski başkanın da nerede olduğunu bildirmesi çağrısı var. Bilinmiyor mesela Muhammed Naşit'in şu anda nerede olduğunu. Yok şu anda e, evinde olduğu açıklaması yapılmış partisince. Öyle mi? Evet ama bir dönem bir süre daha doğrusu güvenlik güçlerince gözaltına tutulmuş. Bunlar tabii yapılan açıklamalar hani önceki saatlerde, günlerde daha net belli olur bu Evet. Naşit'in açıklaması, televizyondaki açıklaması şu anda e, istifa etmem daha e, ülke için daha doğru olacak. Ülkeyi demir bir yumrukla yönetmek istemiyorum ve istifa ediyorum diye kısa bir açıklaması var. Fakat e, mesela e, gene uluslararası af örgütünün Açıklamalarına bakıldığı zaman diğer Demokrat Parti üyelerinin akıbetleri de soruluyor. Saldırılar yapılmış. Maria Didi, Eva Abdullah ve Elham Fehmi'ye bayağı ciddi yaralanmalar olduğu söyleniyor. Polis ve e, muhalefetin eski başkan muha gayuma bağlı olduğu söylenen muhalefetin saldırıları varmış. Bir de aslında ilginç bir şey var ama orası çok karmaşık aslında. Senin de demin söylediğin gibi Güney Asya ülkelerinin bir toplantısı yapılacakmış. Onları simgeleyen bazı heykeller konmuş. Onlara da olmaz demiş Müslümanlar. Böyle heykeller put gibi olmaz demişler. Öyle de protestolar varmış. Daha önceki durumda. Evet bunu burada bırakalım aslında e, Mam, e, Naşid'in bir de Kopenhag'daki sesinden küçük bir alıntı yapalım. Bütün dünyadan gidiyor ve bu son şanslarımızı doğru kullanalım şeklinde yaptığı Ateşli bir konuşmadan küçük bir kesit var elimizde. As usual, we will not live, we will die. Our country will not exist. We cannot come out from Copenhagen as failures. We cannot make Copenhagen a pact for suicide. We have to succeed and we have to make a deal in Copenhagen. ACHIK RADIO Evet Muhammed Nahşit Kopenhag'da yaptığı konuşmada 2009 aralığında yapılan konuşmada başarısız olarak çıkmaya tahammülümüz yok. Bu şekilde böyle gelmiş böyle gider diye bakacak olursak bu dünya süremez dedi. Hepimiz öldürürüz dedi. Ülkemizde var olamaz dedi. Ee, evet. Kopenhag'dan başarısız olarak çıktık ve Maldivler'de de çok ciddi e, suların yükselmesiyle bağlantılı olarak küresel iklim değişikliğiyle yine o da bağlantılı olarak e, sahillerin kayıpları başlamış durumda. E, evet. Maldivler'de yine Muhammed Naşit'in turizm gelirlerini e, bir kısmıyla ülkesinin işte 400 bine yakın nüfusu var Maldiv Maldivler'in o 400 bin kişiyi yerleştirecek yeni bir yer satın almak için öyle bir fon oluşturduğu da veya oluşturma çabaları olduğu için de evet. yani çok insana tuhaf geliyordu. gibi geliyor böyle şeyler Al alışık olmadığımız ama bu 1200 ama adadan oluşuyor ve hani en yüksek yeri de 2 metre midir 4 metre. Yüksekliği en evet en yüksek yeri 4 metre bildiğim kadarıyla ee, böyle bir yer dolayısıyla e, iklim değişikliğinden de en Kötü şekilde etkilenecek ülkelerden bir tanesi. Evet, bu Bir anlamda bu son okuduğumuz darbe haberi de metafor gibi bir şey oluyor. Yani kendisini daha da daha ne kadar kötü olabilir diye düşünüyorsun oluyor. Böyle de bir evet. mikrokozmik. Yani bugün aslında şöyle söyleyelim. Malidelerin batışı e, garanti şu e, noktada. Çünkü uluslararası... İklim değişikliği müzakereleri de 2 derece ile sınırlanması üzerinden yürütülüyor iklim değişikliğinin. Gerçi bu 2 dereceyle sınırlandırılması sınırlanması üzerinden yürütülüyor ama bu 2 derecelik hedef yakalanamadı. Onu bir kenara koyalım. Yakalansa dahi 1,5 derecenin üzerinde herhangi bir değişiklik e, mahallelerin geleceğini tehlikeye atıyor ciddi şekilde. Evet bu haberleri tabi pek göremiyoruz. Niye göremediğimizin de ilginç bir analizi var Bugün Belki fırsat elde edersek Onunla da ilgili Konuşma fırsatımız olabilir Şimdi çok ciddi Soğuklar da devam ediyor Ondan da bahsedeyim Oldukça soğuk bir hava Yine İstanbul'da da Mevcut Biz bölgesel radyo işlemini de Yerine getirelim Ama Aynı zamanda Avrupa'da korkunç bir sert soğuk hava dalgasının etkisi altında. Yalnız Avrupa değil oradan da e, bunun dün e, Miktat Kadıoğlu'yla da konuşup doğrulatmıştık. Türkiye'deki durumda aslında e, soğuk hava dalgasının gene alçak ve yüksek basınç al ...alanlarıyla ilgisi var ve kutuplarda erimekte olan küresel iklim değişikliği ve küresel ısınma yüzünden erimekte olan buzulların... ...bir set oluşturması ve rüzgarların önünü kesmesi dolayısıyla da İngiltere ve Britanya adaları, Büyük Britanya adaları ve... ...arkasından da bütün Avrupa'ya, Doğu Avrupa'ya doğru uzanan bir soğuk dalgasında çok bağlantılı bir feedback yani... Geri besleme. Geri besleme etkisi oldu. Bunun Türkiye'deki durumu da izah ede etmekte kullanılabileceğini de dün Profesör Kadıoğlu'yla da konuşma fırsatımız oldu. Şimdi Çin'de de e, soğuk havaların dünyada da acayip devam etmekte oldu. Çin'in iç Moğolistan bölgesinde eksi 40 hatta eksi 50 dereceye varan hava sıcaklıklarından bahsedildiği de var. 40 bin kişi etkilenmiş ve Orası Hayvancılık temel gelir kaynağı Ve temel faaliyeti Hayvancılık olan bir ülke için Çok ciddi etkiler söz konusu 1600'den fazla Çiftlik hayvanı soğuklar nedeniyle Ölmüş 8 bin civarında evlerinde Duvarları Bu soğuklara çok dayanıklı Yapılmış olmasına inşa edilmiş Olmasına rağmen Çatlamış, çatlamış. Evet. Yaklaşık 40 bin kişi etkilendi deniyor. Evet, Avrupa'da aynı şekilde soğuk dalgası devam ediyor sizin dediğiniz gibi. Balkanlar'da çok özellikle Bosna'da, Bosna Ersek'te oldukça ciddi etkilenmiş. Bazı köylerin tamamen ulaşıma kapandığı oradaki insanlardan haber alınamadığı vesaire gibi haberler var. Bayağı bir felaket evet. hali. Öte yandan da tabii yani hem Avustralya'da ...büyük bir sel yaşanıyor... ...Güney Yeriküre'de... ...ciddi tahliyeler... ...yapılmasına ve olağanüstü hal ilanına... ...geçildi... ...öte yandan da Amerika Birleşik Devletleri'ndeyse de... ...tarihin gördüğü en... ...sıcak Ocak ayı... ...yaşanıyormuş... ...ve dünyanın en ilginç şeylerinden biri olmuş... Amerika'da hiç kış, kış nereye gitti diye mesela Los Angeles Times gazetesi büyük bir e, yazı yayınlamış. Amerika'da kış çalındı, kayboldu diye. Ve çeşitli örnekler veriyormuş işte. Yeşeren, çiğdemlerin açması, şu olması, bu olması tarihte görülmemiş ilginç sıcaklıklardan bahsediyormuş. Fakat yazının en ilginç tarafı bütün yazıda tek bir kelime küresel iklim değişikliği ya da küresel ısınmanın geçmiyor olması. Los Angeles Times bildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin dördüncü büyük gazetesi. Ulusal, e, ulusal değil ama ulusal gazete zaten bir tane var orada. E, çok etkili bir gazete. Bütün Kaliforniya bölgesinin gazetesi aslında. ve Öyle bir sebep bulamamışlar buna neden olduğuna dair. Oluyor. Evet kendi Allah'ın emri gibi bir şey oluyor böyle anlaşılan. Peki ona da... Belki e, onlar ona... da şey yapmıştır böyle e, grafik tasarımı mini buzul çağın geldi falan filan gibisinden bir şey yapmışlar mı? Yapmamışlar ama yani bayağı ilginç bir bunu söylemeden yazı yazabilmek. Hani bulmaca programlarında filan vardır ya bazı... Mesela George bugün vardı öyle şu şey, George Perec'in de E harfini kullanmadı. Evet öyle bir şey vardır. Bütün bir roman yazmış mesela <Gülüyor> Fransızca'da da E harfini kullanmadan ben bile diyemediğim zaman düşünecek olursa zor yani. Ama yapmış. Şey George Perec kadar yaratıcı oldu söylenemez gerçi Los Angeles Times'ın bir şey gizliyor bence. Onun da ilgili ...yorumunu yapabiliriz. Ara verelim şimdi. Açık Gazete. O <gülüyor> Ο Αρθόνης, ο Βαρκάρης, ο Σερέτης, έπαψε ένας Ιρεπέτης. Θέλει πλούτη και φαλάκια, και τις τα δυο μάτια. Θέλει πλούτη και φαλάκια, και δισκάρμεν τα δυο Castolimani, Cato sto e Ταύρος το και στιγγίζει τον εξαπλώνει. Μαοάκαρδος ο ταύρος το σκοτώνει και στιγγίζει τον, τον, τον εξαπλώνει. Σαν το βλέπει Κάρμεν του και του. Λέει. Σαν το βλέπει Carmen, λέει, του και του Αχα τόη μου βαρχάρι μου σερέπι τραμένωνετι σκέπι με στο κοσνό η καρεμέν χυραπαρα Markos Ba ya da çok daha iyi bilinen şekilde ifadesiyle markos'tan bu sefer kendi sesinden Antonis Varakis Serentis diye bir Rebet şarkısı dinledik. Tavernaların büyük ismi ve Rebetiko müziğinin e, atası sayılan Markos'un. 40. ölüm yıl dönümünde kendisinden bir parça çaldı. Kendi bestesi ve kendi sesi. Evet devam edersek şimdi bu arada havadan ve sudan durumu çok ciddi bir şekilde dün endişeyle kaygıyla verdiğimiz bir haber devam ederek geliyor. Bulgaristan'da bir barajın çökmesiyle Neriç nehrinin de, debisi yükseldi ve Tunca Nehri ile birleşince Edirne'yi de onların geçtiği Edirne'yi de çok bayağı vurmuş durumda milliyetten özellikle okursak. Nehir kıyısındaki 54. mekanize Tugay Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Trakya Üniversitesi Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir un fabrikası Sular altında kalmış durumda. bu Yani şakaya gelir bir tarafı yok. Fazla yer verilmediğini de e, hayretle görmekteyiz. Normal ne bir şeymiş gibi değil mi? Evet. Yani? Televizyonlarda falan da böyle fazla bir üstünde durulduğunu görmedim. Yani çok fazla televizyon bir görmedim. Türkiye'nin büyükçe bir tanesi bayağı. Serhat şehri işte. En eski tahtı Yani Osmanlı İmparatorluğu zamanında. Kapuk kulenin geçişe kapatıldığı, valinin de özel bir taşkın ve yağış olmazsa suların çekilmesinin beklendiği gibi yani kovayla boşaltacak halleri yok herhalde zaten. Bir açıklama var. Tarihi köprüler, 40 güreşlerinin yapıldığı Er Meydanı denen yer ve Balkan Şehitliği de tamamen sular altında kalmış. Bunu da adeta metaforik bir şey olarak almak mümkün yani. Göz göre göre Böyle bir vaziyet oluyor ve Ama e, büyük metanetle Karşılamışız Bütün medya olarak durumu herhalde Çünkü normal Yetkililerde yok. endişe edilecek bir şey yok diyor Sadece bazı okullar kapatıldı diyor Yalnız mesela Tunca Köprüsü'nde Küçük araçların geçişine izin verilmiyor diye bir Anadolu Ajansı haberi var Sanki haberin En ağırlıklı yönü Küçük araçların geçişiymiş gibi Kaygı duyulan yönü o Ulaşıma sekte vurulması. Evet bu arada da yalnız satın, dün, e, zaten dünkü veriliş tarzı NTV'de Anadolu Ajansı'dan almıştı NTV MSNBC ve uzun boylu vermişti haberi. Neresi kapalı, nerede yükseliyor filan neler kim zarar görmüş olabilir mi diye haberin sonlarına doğru mesela dört kişinin ölmüş olduğunu Bulgaristan'daki ve büyük bir felaket olduğunu son satır aralarında görüyorsun bu kadar büyük bir empati yoksunluğu ve gene tamamen Türkiye açısından ne olacağı konusunda bakılıyor yani bu kapakları açanlar bu, bu komşu filan gibi küfürler de. Diğeri küfür beklenebilirdi doğrusu. Halbuki İdi'ye yükselmiş olduğunu görüyoruz ve Bulgaristan'da bayağı ciddi bir can kaybında yani yaşandı. Keyif için yapılan bir felaket yok. Felaket bir durum orada. Ama işte felaket başka yerde olduğu zaman. Başkasının felaketi. Bize dokunmaması lazım kesinlikle. Dokun, dokunmadığı zaman çok iyi empati kuruluyor. Fakat yani bu köysel iklim değişikliğinin ne menen bir şey olduğunu gene kimse ilgilendiremiyor maalesef. Kapı kule sınır kapısında kum torbalı yığınaklarla önlem alınmış. Yani mesela iki buçuk metre yüksekliğinde dalgalardan dalgalar olduğundan bahsediyoruz. Ve Antalya'da okullar bir gün tatil edildi diye haberler var. Fakat baya bu iş Allah'a bırakılmış gibi gözüküyor. Bunu da burada keselim isterseniz ve devam edelim. Ee, şöyle Suriye haberleriyle. Edelim Suriye haberleriyle ama şeyde burada ufak bir not ıı, olarak söylemek lazım. E, dün Bill McKibben'in yazısına belki Guardian'da çıkan bir McKibben'in yasına bir atıfta bulunmak lazım. E, neden enerji, sanayi, e, küresel iklim değişikliğini? Bence onu buçuk 10 arasında daha etraflıca, etraflıca mı yapalım, yapalım. Çünkü çok çok önemli bir yazıydı o. Tamam öyle yapalım o zaman. E, yani onu bir kenara e, ayırmış olalım. Çok gerçekten... Bu sorunun neden çözülmesinin zor olduğu ve neden büyük bir mücadele gerektiğini. Çünkü enerji endüstri elisinin e, buna asla izin vermeyeceğini büyük karbon balonundan bahsediyor. O, onun patlayana kadar enerji elitinin kar durumuna toz kondurmayacağını söylüyor. Şimdi biz öbür taraftan. Suriye durumuna herhalde bir bakabiliriz. Şam'a gitmiş Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suriye lideri Beşşar Esad'ın şiddeti durduracağına dair garanti verdiğini söylemiş. Tamam o zaman. İyi o zaman hakikaten. Ve büyük şeylerle rap rap Rus bayraklarıyla Şam'da 10 bin rejim taraftarının coşkun ile karşılanmış. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, o da zaten tok sesli, kudretli bir diplomat. Ee, Esas şiddeti azaltacak, muhaliflerle de görüşecek demiş. Ama pek öyle bir garantilerin olacağına dair ciddi kuşkularımız var. Çünkü zaten Can Tombil'in de bizim için değerlemiş olduğu haberlerden görüleceği üzere hiç öyle görünmüyor değil mi? Evet kesinlikle öyle gözükmüyor. Zaten şu anda Şam veya Suriye üzerinden yürüyen tartışmaların büyük kısmı da işte Suriye'de şiddetin durması vesaire değil de daha çok işte Rusya'yla ABD'nin kafa kafaya gelmesi konusuna yönelmiş durumda maalesef. Suriye tam olarak ne olup bittiği de zaten bilinemiyor. Tüm işte şiddetin ne kadarından, esat yöntemin ne kadarından, e, muhaliflerin sorumlu olduğu üzerine bazı çıkarımlar yapılmaya çalışılıyor. Sanki e, hani 50 yıla yaklaşıyor artık iktidarda olan bir hanedanın e, çok normal e, karşılanması gerekiyormuş gibi. E, böyle bir durum söz konusu Suriye için. Ama öte yandan işte dün Robert Fisk'ten de aktardığımız gibi e, Suriye'nin bölgesel ittifakları var. E, kendisini eşsat yönetimini yerinde tutan... ...İran başta olmak üzere... ...İran başta olmak üzere, Afganistan'a kadar uzanan... ...dolayısıyla öyle... ...Lübnan'da da evet... E, ...oradan da değerlendirilmeye çalışılıyor... ...yani bir İran-Suudi Arabistan çekişmesi... ...olarak da değerlendirilmeye çalışılıyor... ...ve Humus'ta baya kuşatma altında... ...beşinci gününe girmiş oluyor... Yani ...bir şehir... ...kendi... E, Seçilmemiş başkanı tarafından ve başkanına bağlı kuvvetler tarafından kuşatma altında tutuluyor. Beşinci gününde hatta Humus şehri. Durumu böyle özetleyebiliriz yani. İşte böyle seçilmemiş başkanlarda sorun ne oluyor biliyor musunuz? Hani başkanı olması için her fırsatta bunu hissettirmesi gerektiriyor. Gerekiyor. Gerekirse işte şehri kuşatıp bombalamakta da dahil olmak üzere. Öteki türlü zaten kimsenin başkanı olamıyor. Sorun o. Evet, yani şimdi Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, İspanya'da çektiler elçiliklerini, elçilerini çektiler. Çok da uluslararası durumda da sıkıştırılıyor Batı ülkeleri. Altı da Körfez ülkesi, Basra Körfez ülkesi de çekmiş elçilerini ve roket kullanmaya başladığında söylemiştik muhaliflere karşı roketler de atılmaya başlandığı zaman artık ne olacağı bilinmez. Peki bunu da buradan geçelim. Çok sayıda haber var aslında. Elimizde Türkiye'den de çok çarpıcı bazı haberler var. Savcılıkta bir MIT bilmecesinden bahsediliyor mesela. Bundan da muhakkak bahsetmeliyiz. Ee, onun dışında dünyadan ufak tefek haberler var. Deprem köşesine geçmeden önce, Van Depremi günlüğü köşemize geçmeden önce. Ama şunu da söyleyeyim bak, KCK konuştuğunu soruyor. Belki 9.30'dan sonra daha kapsamlı ele almak üzere, evet, sağ ele tutmak istersiniz diye evet. düşünmüştüm ama. Yani en azından şunu haber olarak vermeliyiz. Mit Müsteşarı Hakan Fidan, eski Mit Müsteşarı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eski müsteşarı... Emre Taner ve Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş şüpheli sıfatıyla Perşembe günü ifadeye çağrılmış. Başsavcıya sormuşlar. Kulislere düşen çok önemli bir haber. Hatta o korkunç metaforla bomba gibi düşen haber diyor. Milliyet başsavcı vekili... Cumhuriyet Başsavcısı Çolak diye sormuşlar bir bilgimiz yok olsa verilirdir diye düşünüyoruz demiş. Herhalde böyle bir konuda bu da bak haklısın günün sözünde ikinci bir aday olarak da bu karşımıza geliyor olabilir. Hiçbir zaman tek adayla zaten <gülüyor> bitiremiyoruz. Yani başsavcı bir bilgimiz yok diyor MIT konusundaki bu şey... Evet, Erdoğan da esip gürlemiş Suriye konusunda. Bu en önemli haberlerden bir tanesi bu. Ee, tabii şeyi de söyleyelim, 41 vatandaşın can verdiği hızlandırılmış tren kazasıyla ilgili dava dün zaman aşımından düşmüş. Bu da büyük bir hukuk skandali olarak karşımızda yer alacak evet, herhalde. Bu da e, geliyorum diyen hukuk skandallarından biriydi. Daha aylar öncesinden bunun veya hatta yıllar öncesinden bunun bu yolda. İlerlediği e, biliniyordu. İşte birkaç gün öncesinden düşeceği haberi de verilmeye başlandı ve düştü. Evet. Yeni kemikler ve iskeletler çıktı haberini de e, bu arada söyleyelim. Bu geçmişten gelen e, tuhaf şeyleri de 29'a çıkmış yani. iç kaledeki iskeletlerin ve kime ait olduğu konusunda da. Tereddütlü durumlar da var. O da korkunç bir şey yaratıyor. Yani bir gün gazetesinde de adli tıp Diyarbakır'da bulunan kemiklerin 50 yıllık bir mezara ait olduğunu iddia etmiş. Bir gün gazetesine konuşan İHAD yetkilileri de yalan söylüyorlar. Kepçeyle rastgele kazıyorlar. Tüm taleplerimizi de reddediyorlar demiş. Böyle bir şey var. Halitip zaten daha kazılar devam ederken e, böyle bir açıklama yapması da ilginç. Bir de hani adli tip tıbbın 50 yıllık mezar neye göre bir karbon şeyi mi yapmışlar anlamıyorum. Hani böyle bir e, yaş belirleme, sene belirleme çalışmaları oluyor ya. Televizyon dizilerinde falan gördüğümüz öyle bir şey mi mezar yapmışlar? Mezar kazıcılığı çok... Yani Türkiye'de umur adi gündelik haber diye verdiğimiz şeylere bak. Bu konuda konvansiyonlar var çeşitli. Kendim, ee, kulaklıklarıma inanamıyorum hakikaten. Uyulması gereken konvansiyonlar var. Bu öyle uluslararası konvansiyonlar. Öyle rastgele yapılabilecek bir iş değil. Ee, Türkiye ama bunları görmezden geliyor. Onu da söyleyeyim. Evet bir de çok genet. Aslarsız bir haber var. Samsun'da iki ayda bir çıkan Statuko dergisinin genel koordinatörü Okan Baş, o gün Samas gibi gürbüz bir genç, Hrant denen herifi vurduğu için kötü mü yaptı demiş. Böyle yazmış. Bir beyaz beresi eksik diye belirtiyor. Bu da Radikal Gazetesi'nin manşet haberi. Yani ben şey de hatırladım birdenbire. Cenaze, geçen haftadan ilginç, geçen hafta sonunun ilginç haberlerinden biri. İstanbul'da 281 kilo kokain yakalatınca tutuklanan uyuşturucu baronu Özmen'in kardeşi ölünce cenazesi için dışarı çıktı ve ondan sonra da firar ettiği haberi vardı. Sen biliyor musun o haberi? Yok bilmiyorum. 281 kilo kokain. Kardeşi önce bir ziyaret, taziye ziyareti için izin verilmiş. Sonra ne olmuş? Saat 3 sularında kardeşinin evine götürülmüş. Saat 3 sularında iki nöbetçinin uykuya daldığını fark edince camdan atlayıp kalk, kalk, kaçmış. Çok iyi niyetli e, yapılmış şeyler gibi geliyor bana. 51 yıl isteniyorum camdan atlayıp gitti diyor Milliyet Gazetesi demişti bu cumartesi. Haberi... En azından öyle söylenmiş. Ama bunu en ufak bir şekilde kimse sorgulamıyor. İyi niyetli bile diyen kimse çıkmamış. Yani Türkiye'nin, e, Mehmet Ali Ağca'nın da Türkiye'nin en çok aranan insanı, en korkunç cinayetinden hüküm giymiş adamın kaçtı, nasıl kaçtığını hatırlayınca bu da şaşırtıcı gelmiyor. Ama o en cenahtan en... zaten kaçmak baya kolay oluyor. Başka diğer cenahtan kaçabilenler fazla yok sanıyorum değil mi? Hayır yok. Böyle burada oluyor. Yani uyuşturucu baronu deniyor. 51 yıla kadar hapiste yargılanıyor Abdullah Barbaş'inle birlikte ama kaçmış. Uyumuş nöbetçiler. Böyle bir durumda. Yalandan kim ölmüş? Bayağı oluyor aslında öyle. <gülüyor> Çok oluyor evet. E şey giriyoruz artık. Van depremi. Unutulmaya gülüyor. iyice yüz tutan ve onun unutulmaması için da gayret gösterdiğimiz Van depreminin. Van depremi günlüğü. Günaydın. Bugün 8 Şubat 2012 Van Erciş depreminin 108. Van Edremit depreminin 90. günü. Açık radyoda Van depremi günlüğünü tutmaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz belgeselci Elif Ergezen. Elif geçtiğimiz aylarda iki kere Van'a gitti ve orada halk evlerinin belediye ile ortaklaşa kurduğu Van Çocuk Evi'nde çocuklarla belgeseller yaptı. Geçtiğimiz hafta da oradaydı. Elif Günaydın. Günaydın Ciğdem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, i̇ki deneyimin arasındaki durumu sormak istiyorum sana. İlk gittiğinde Van nasıldı? Bu sefer gittiğinde nasıldı? Ee, açıkçası daha iyi olmasını umarak gittik ama daha kötü koşullarda bulduk. Çünkü kışın şartları biraz daha artmıştı ve üstelik okulların açılması e, açıldı dendi. Ama okullara çocukların çoğunun gitmediğini gözlemledik. Özellikle de kız çocuklarının okula gönderilmemesi için bir bahane de yaratmış bu durum maalesef. Ee, Konteynerler henüz çok fazla değil de özellikle bir Seyran Tepi mahallesine gidiyoruz ki bu mahalle Yoxvan'ın merkezin en yoksul mahallesi olarak bilinen bir mahalle. Ee, orada herhangi bir konteyner dağıtımı filan henüz söz konusu değil oradaki halk için. Siz çocuk, yani çocuk evinde çadırda çıkar. çalışıyorsunuz. Evet, evet, çadır koşullarında kalıyoruz. Çocukların e, ders yaptıkları, ders diyeyim, atölyeler ve işte sanat etkinlikleri yaptıkları çadır, hepsi çadırlardan oluşuyor. Yalıtımının falan da çok iyi olduğunu söyleyemem açıkçası. O, o eksi 14 derecelere dayanacak kadar değil. Peki mahalle özelinden gidelim o zaman. Serantepe mahallesinde Hı? çocuklarla çalışıyorsunuz ve orada insanlar anladığım kadarıyla hala kendi kurdukları çadırlardalar, doğru mu? Evet, evet. İnsanlar çünkü... Ev... Yıkılan ev o bölgede çok fazla yok fakat çok hasarlı bina var ve insanlar doğal olarak okullarda dahil olmak üzere binaların içine girmek istemiyorlar. Bu çok anlaşılır bir şey çünkü dışarıdan bile baktığınızda bir uzman olmanıza gerek yok. Duvarın çatladığını boydan boya binanın işte balkonunun çöktüğünü falan görüyorsunuz ve e, öyle bir, bir travmayı yaşamış insanların da o binalara girmesini beklemek makul değil. Fakat işte önceliğin güya evlerinin yıkılan insanlara tanındığı söylenerek bu kişilere çadır desteği dahi verilmemiş o bölgede. İnsanlar kendileri derme çatma çadırlarla, gerçekten derme çatma çadırlarla evlerinin önüne bir yaşam alanı kurmaya çalışmışlar ve hala koşulları öyleydi. Biliyorsunuz bu ev, şey, çadır yangınlarını çok duyuyoruz. Özellikle bu mahalleden çok bu tür haberler geliyor. Peki. Biz oradayken de 2 işte yaşındaki bir çocuk ölmüştü. Yine ikinci gidişimizde de e, en son çadır yangınında 11 yaşındaki bir çocuğun öldüğü haberi gelmişti. Peki Elif gıda desteğiyle ilgili bir şey gözlemleme fırsatın oldu mu? Ve temiz ee, su? Yani genel olarak gıda yardımları durdurulmuş durumda şu anda. Fakat e, bir... E, Catfing Ajansı ile çalışmaya başlamış belediye ve gerçekten yoksul aileleri tespit ederek ihtiyaç sahibi ailelere e, gıda yardımları yapılıyor. Bunu gözlemledim. E, fakat ne kadar yeterlidir, yeterli oluyor mudur? Onun, o konuda pek doğrusu umutlu değilim. Peki şey, Şimdi, ıı mahallenin neredeyse Van'ın tamamı şu anda yoksul insanlardan ibaret. Çok hani imkanı olan, otobüs bilesi alacak kadar imkanı olan, hani imkanla kastettiğim bu. Zaten Van'ı terk etmiş. Van'da kalanlar gerçekten çok yoksul aileler. E, gençleri, delikanlıları ve erkek nüfusun çoğu da şehir dışına iş bulmak için ya da okumak için gittiği için Van şu anda bir çocuk şehri ve kadınlar ve çocuklardan oluşan bir şehir olarak karşımızda duruyor. O yüzden de çok fazla yardıma ihtiyaç var şu anda. Hele ki çocuklarla ve kadınlarla çalışmalar yapmak, onların sosyalleşmesi vesaire bunlar da ikinci anlamda ihtiyaçlar. Peki Elif siz neler yaptınız çocuklarla şimdiye kadar? Biz çocuklarla filmler yaptık. Onlar her şeyi baştan sona kendileri yaptılar. Sanat atölyesi yapmaya gittik aslında. Sadece sinema çalışması yapmak değil, resim, e, okuma atölyesi gibi diğer atölyelerle destekleyerek bir şeyler yaptık. E, kısa filmler çektiler. Kendi hikayelerinden yola çıkarak kendi gördükleri, yaşadıkları şeyleri biraz da sinemanın diliyle ifade edebilmelerine bir araç olsun diye sinemanın diliyle yapmalarına çalıştık. Ee, geçen sefer böyle kısa filmler yapmışlardı. Çok da eğlenmiştik bunları yaparken ama bir yandan da e, güzel şeyler de yaşadık. Çünkü işte mesela bir e, kız öğrencimiz bir gün önce çalışmaya katılmıştı. Ertesi gün Koşarak geldi ve işte ben annemin hikayesini yapmak istiyorum diyerek çadırda bir kadının neler yaşadığını bize küçücük bir hikayeyle anlattı. Böylece hem annesini hem yaşadıkları koşulları anlamış ve sorgulamaya başlamış olduğunu gördük. Güzel bir deneyimdi bizim için. E, bu gidişimizde de çizgi film yaptık. Haa şahaneymiş <gülüyor> bu. Ger gerçekten de becerdik yani çocuklar e, çok benim için de bir ilk deneyimdi. E, e, Çocuklarla birlikte yapmak ayrıca çok güzel oldu. Ee, gerçekten de çok zor olan bir e, e, türü çok büyük bir sabırla ve başarıyla yaptıklarını düşünüyorum. Onu da yakın zamanda internet üzerinden paylaşacağız. Peki eski filmleri nereden? Bir önceki gidişinizdeki filmleri nereden izleyebiliriz? Bir önceki dizimizdeki dokümanteristin sitesinden bakılabilir? Çünkü geçen sefer gittiğimizde hangi insan ve film festivali vesilesiyle gitmiştik? Hani o festivaldeki filmleri çocuklara taşıyalım diye film gösterimleri de yaptık bu arada orada e düzenli olarak. Hala da film gösterimleri için e koşullar var ve ara sıra yapılıyor. Ee, o, o siteden izlenebilir. Ee, ve Sendika Sendika.org'dan izlenebilir. Ee, Halk Evlerinin sitesinden çocuk evi için kurduğu özel siteden de izlenebilir. Peki Elif çok teşekkür ederiz. Elinize ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. sağ olun. Van Depremi Günü Açık Gazete Meo Voto. Mithat Sancar'la Hayat, Hukuk ve Siyaset Üzerine Konuşmalar Günaydın Mithat Günaydın Günaydın Günaydın Evet bu Bugün de hangi tarzı Siyaset başlıklı yazını Okuyunca Birçoğumuzun da üzerinde durmaya çalıştı. Fakat durmayı da kolay kolay beceremedi. Yani en azından kendimiz adına konuşacak olursak. Çok şey bir gidişat var. Yani endişe, kaygı verici. Özellikle bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve onun başındaki yetkililerin yani sadece Erdoğan değil genel bir otor otoriterliğe hatta totalitardır olduğu söylenebilecek bütün toplumu kapsayan genellemeler yaptığı bir durumda. Nereye gidiyoruz? Onun üzerinde biraz konuşabiliriz herhalde. Hazır yazı da iken böyle bir alışkanlıkla gelenek de oluşturduk zaten bir yazı üzerinden gidiyoruz genellikle. Evet. Bugün de onu konuşalım hem zaten e, düşündüklerimin e, bir kısmını yazıya yansıtmam mümkün olmuyor. Yazıların e, bir sınırı var işte bir vuruş e, sayısı var o vuruş sayısına sığdırmamız gerekiyor programın da böyle bir faydası oluyor. Yazının arkasında ve sonunda olmayanları daha doğrusu orada görünmeyenleri burada biraz daha açma imkanımız oluyor. Evet. E şimdi tabii Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Cumhuriyet tarihinin reformlar bakımından en sicili, en olumlu partisi diyebiliriz. Yani en fazla reform yapan e, iktidar dönemi bu partiye e, denk geldi. Dolayısıyla e, özellikle tabi demokratikleşme alanında yapılan e, reformlar bu parti döneminde son derece önemli. Fazla da sayıları. Ama hep şunu söyledik. E, Birçok kişi e, gibi ben de e, en azından belli bir çevre olarak bizler ee, AKP'nin e, demokratikleşme konusundaki bu reformculuğunun, bu siyasetinin e, temelinde belli e, dinamikler yatıyor, belli faktörler var. Yani bu hani, istekle e, açıklanabilecek bir şey değil tek başına. Parti özgürlükçü, parti parti demokrasiye çok bağlı bir parti o nedenle bunları yapıyor şeklinde bir açıklama çok fazla yetersiz kalır, hava da kalır. AKP'nin iktidara geliş sürecini hatırlıyorum 2002'de, yani 2000, zaten bir sene önce kuruldu 2002 seçimleriyle evet, iktidara geldi ve o dönem Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik adaylığının tescil edildiği dönemdi. 1999 sonunda. Iı, tescil edilmişti ıı, Avrupa Birliği tam yelik adaylığı e, reformlar yapılması gerekiyordu ama iktidarda ıı, DSP MHP Alap ıı, hükümeti vardı, koalisyonu vardı çok fazla sıkıntı, sancı çekiyordu reform yapmak konusunda Kendi içinde bütünlüklü değildi Avrupa Birliği'nin talepleri vardı Toplumda Avrupa Birliği'ne uyum için, yelik için daha fazla çaba sarf edilmesi yönünde bir beklenti, bir istek vardı Sermayenin bütün kesimleri bunu istiyordu TÜSİAD'ın zaten bu konuda özellikle çok istekli olduğunu biliyoruz ee, AKP işte o zamanki e, şeyden e, refah değildi. mı yok Hangisinden ayrıldı artık isimleri de karıştırıyoruz ama oradan ayrılan bir grup tarafından kurulmuştu. Ve e, ilk yaptıkları şey de Avrupa Birliği hedefine sarılmak oldu. Fazilet. Ha, fazilet de, yani, evet yani refah kapanmıştı. Şimdi Faziletten ayrılan bu grubun e, programı kurduğu parti Adalet ve Kalkınma Partisi işte e, demokratikleşmeyi e, tartışmasız, tereddütsüz sürdüreceğiz, Avrupa Birliği hedefine sar, sarılacağız falan e, dediler ve ciddi bir rüzgarı arkalarına aldılar. Böylece bir reformculuk, demokratikleşme anlamında ciddi bir reform dönemi başladı. Bazıları buna Hatta demokratik devrim, Burjuva devrimi gibi sıfatlar da yakıştırdılar. Ben buna reformculuk demiştim zaten o zamanlar birikimde ikimde yazdığım yazılarda da. Uzun uzun üzerinde durmuştum. Hayat sınırı ne olabilir? Nereye kadar gidebilir? Nedir diye. Ben AKP'nin Özellikle belli bir noktadan sonra bir çatışmaya mecbur bırakıldığını düşünenlerdenim. Demokratikleşme hedefi tamam Avrupa Birliği'nin gereklerine uygun bir şekilde yürüyordu. Ne fazla ne eksik. O zamanki yazılarımda buna malzemeden çalmayan müteahhit tarzı demiştim. Yani e, Avrupa Birliği'nin beklentileri vardı. Ondan önce yani beklentileri. Bir de belgelere yansıyan resmi dahiller var. Yani Türkiye. Ben şunları şunları yapacağım diye katılım ortaklığı belgesinde ilan ediyor bunları. E, pardon. Katılım ortaklığı belgesinde imzalıyor. Kendi ulusal programında da bunları ilan ediyordu. Plan yani, iniyordu, evet onları ne, e, Neyi ne zaman yapacağını. Evet. Şimdi, e, önceki hükümet ee, bu hem katılım ortaklığı belgesinde hem de olusal programda dile getirdiklerini ya da imzaladıklarını yapmıyordu. Eksik yapıyordu ee, veya zayıf yapıyordu. Yani malzemeden çalışıyordu. AKP ise malzemeden çalmayan bir müdahid gibi çalışıyordu Avrupa Birliği'ne uyum konusunda. Ee, bu böyle devam ederken biz de öbür yandan e, ordu da AKP'ye karşı e, büyük bir e, Huzursuzluk vardı uluslararası çevrelerde Ve tam o dönemler zaten Sonradan öğrendik ki darbe Girişimleri de hazırlıklarına Başlamış AKP'yi götürmek göndermek istiyorlar e, Bir darbe yapacaklar falan Aslında AKP o dönemler Uzlaşmaya hazırdı Yani bu Orduyla da birlikte çalışmaya hazırdı. Ee, bunun işaretlerini de veriyordu ama kendisine bu fırsatı hiç tanımadılar. Yani onlar Ergenekon çevresi, oradaki darbeci günçler, e, AKP'ye e, e, onun gönderdiği gel Zavaşan'ın mesajlarına e, olumlu cevap vermedikleri gibi hayır biz seni... Bitireceğiz mesajı verdiler. Bunu da biliyordu AKP. Yani istihbarattan, şuradan buradan bilgiler geliyordu elbette. Ee, e, sonra ne oldu? Sonra da radikalleşmeye başladı Ordu'ya karşı ve ergenekon operasyonlarına başladı. Yoksa kendi varlığı zaten büyük tehdit altındaydı. Evet. Yani oraya sürüklendikçe her gerek olmalı hesaplaşmak. mecburiyetinde kaldı darbecilikte çok doğrudan me hesaplaşmak mecburiyetinde kaldı. Bunu durdurmak e, burada durmak e, AKP için e, as, e, son son anlamına geliyor. Yani onu bitireceklerdi o o zaman da kendisi onları bitirmeyi yolunu seçti. Şu Burada bir şey sormak istiyorum yalnız. E, AKP'nin işte e, malzemeden çalmayan müteahhit benzetmesini yaptınız e, evet. bu AB uyum sürecinde ama hı hı. mesela uyum paketlerine baktığımız zaman e, ben yanlış hatırlamıyorsam dokuzu veya sekizi önceki hükümetler döneminde çıkmıştı. Bu uyum Yok üçü. Üç tanesi. Üç tanesi mi? Üç tanesi. Yani üçüncü paketten sonra hükümet dağıldı, dağıldı zaten. Özellikle bu ee, aradığı şey e, Kürtçe e, kurs açmayı ve e, işte sınırlı e, sürede TRT'de yayın yapmayı e, öngören e, paket çıktıktan sonra evet. e, zaten MHP ona e, karşı çıkmıştı e, AKP'nin bir grubu vardı. Küçük bir grubu vardı. Yok. Evet. Onlar ayrılmış AKP olarak vardılar sanıyorum. Onların desteğiyle geçti. Ama hükümetten daha sonra kendi içinde zaten çatışmalar sertleşince MHP'nin de tavrı iyice hükümeti felç edince Ecevit erken seçim kararı aldı. Ve hükümet onun üzerine dağıldı. Yani 3 tane. E, uyum paketi hmm. var. Asıl ciddi reformlar AKP döneminde oldu kabul etmek lazım. E, yani Avrupa Birliği uyum süreci. Evet. Ile orada ile yanlış şunu sormak istiyorum zaten Hı. gelmek isterim. Yani onu yanlış hatırlıyor olabilirim ama uygulama noktası, yani Avrupa Birliği'nin dikkat çektiği nokta uygulamaydı. Evet. Ee, ve Şimdi... işte biz artık daha önceki e, hatalarımızdan ders aldık e, Orta ve Doğu Avrupa'da yaşayanlardan. O yüzden sadece yasaların çıkartılması değil uygulamaya önem vereceğiz noktasına gelindi. O noktada peki e, evet, AKP AKP'nin o noktada da belli e, gerekçeleri vardı. Belli mazeretleri vardı. Yani şöyle, uygulama konusunda da aslında e, kendisinin kendisinden önceki hükümetten çok daha ee, ...düzgün davranıyordu... ...çok daha e, tutarlı... ...kararlı davranıyordu... ...ancak bunlar e, bürokraside ve yargıda... ...kendilerine yönelik bir direncin var olduğunu... ...söylüyorlardı ki... ...bunda büyük ölçüde haklıydılar... Evet. ...yani şunu söyleyebiliriz... ...Avrupa Birliği'ne... ...uyum sürecinin gereklerini... E, ...hem... ...hukuksal mevzuatı... ...hukuksal düzenlemeleri yapma... Ee, hem de uygulamaya geçirme anlamında ee, düzgün müteahhitlik tavrıyla yürüttüler. Ee, elbette uygulamada kaçamaklar şunlar bunlar oluyordu. Ama e, asıl zaten kırılma 2007'de başladı. Yani Avrupa Birliği'nden müzakere tarihi alındı. Bunların hepsi o amaçla yapılıyordu zaten. Ekim 2007'de Ondan sonra da e, Avrupa Birliği organları başta olmak üzere herkesin söylediği işte demokratikleşme konusunda isteksiz davranışlar başladı. E, bu bu e, AKP burada belli bir hedefe ulaştı ve ondan sonra da durdu. Hmm. Şimdi AKP'nin e, bütün bunları neden yapıyor, ne oluyor falan işte tabii e, tartışması toplumda var. Öncelikle Önce şeyi unutmayalım. AKP'yi yıpratmak isteyenler, AKP'ye karşı siyaset yapanlar bu şeriatı getirecek. İşte dili hayatımıza egemen kılacak evet. diye bir propaganda yaptılar. Şimdi içlerinde ulusalcılar var, bugünün bilmem neleri var falan filan. Bu test tutmadı. Yani bu, bu propaganda tutmayınca bundan da vazgeçti. Evet. İran'a İran'a İran benzeyecek. Malezya olacak. Mesela, Tehlikenin mesela. farkında mısınız? Gerçekten? Oysa bu tehlike, tehlike bu değildi yani e, AKP ve dönemini eleştirirken o e, hatla o çizgiyle araya mesafe iyi net koymak gerekiyor. Benim ve e, bana yakın ya da benimle ortak e, düşündüğümüz arkadaşların eleştirisi demokrasi ölçüsüne göre yapılmış, ölçütüyle yapılmış bir eleştiridir. <Gülüyor> e, burada da e, doğrusu hani kendi açımdan baktığımda e, tespitlerinde yanılmadığımı görüyorum. Çünkü AKP'nin e, Türkiye modernleşmesinin e, arazlarını sakatlıklarını taşıyan bir parti olduğunu baştan beri söylüyorum. Türkiye modernleşmesi dediğimiz şeyin de tepeden modernleşme olduğunu ve esas itibariyle otoriter modernleşme kategorisi içinde yer aldığını söyleyebiliriz. Yani Almanya'da modernleşme tepeden oldu. İşte alttan bir burjuva devrimi, sınıf ilişkilerinin desteklediği dinamikler vesaire olmadan Tepeden yapıldı. Ülkeyi modernleştirdiler. Modern kurumlar kurdular. Kapitalizmin işleyeceği bir hukuk sistemi e, oluşturdular falan. Türkiye'de de böyle yapıldı. İşte bu Cumhuriyet e, projesi radikal bir e, hamledir modernleşme projesinde. Ve toplumu belli bir biçime sokmayı hedeflediler. Şimdi tepeden modernleşme örnekleri içinde. Toplumu belli bir biçime sokma amacını bu kadar ağı sert ve keskin bir şekilde giden başka bir proje yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin projesinden daha radikal bir proje yoktur. Hı hı. Yani toplu modernleşen mesela geç modernleşen Rusya'da, geç modernleşen Japonya'da, Almanya'da tepeden inmecilik var. Otoriterlik var tepeden inmeciliğin bir sonucu olarak. Ama toplumu bir işte oyun hamuru gibi görüp onu kendi çizdiği projeye göre şekillendirmeye yönelik bir program, bu kadar katı, sert ve kapsamlı bir program başka bir ülkede yok. Türkiye'de var. Evet, toplum mühendisliği diyoruz bunu. Ve değil. bu toplum mühendisliğinin gerçekten en uç örneklerinden biridir. Hatta birincisi diyeceğim ben Gerçekten o kadar Yani e, pek çok alanda Din alanında, gelenekler alanda Kurumlar alanında pek çok alanda Ha bir de tabii en önemlisi e, Din ve kültür Yani ettik ve ulusal çoğulculuk anlamında da öyle yani homojen bir toplumu yaratma projesi asimilasyon projesi dini terbiye etme ya da e, dini evcilleştirmiş bir biçimde kendi kontrol, kontrolünde yürütme e, çabaları bütün bunlar toplumu şekillendirmek e, e, için başvurulan e, araçlar ve alanlardır buralarda toplumu homojenleştirecek ya da kendi çizdikleri kendi çizdikleri tabloya sığdıracak veya elbiseye koyacak bir çabanın ayaklarıdır bütün bunlar. Şimdi böyle bir toplum içinde epeyce şey yapıldı doğrusu yani 1923'ten itibaren tabi böyle bir kendi hedefledikleri toplumu yaratmak için pek çok şey yaptılar ve nasıl otoriter bir sistem kurulduğunu da gayet iyi biliyoruz bugünlerde Evet bütün tarih, yapılan evet, evet şimdi... önemli bir rapor önemli bir kitap olduğunu söyleyeyim yani şundan dolayı önemli hukuk kısmını da yargı kısmını da çok ayrıntılı bir şekilde bilmediğimiz bugüne kadar hani kamuoyunun bilgisine yansımamış belge ve bilgilerle anlatıyor. Evet Taha Akyol'dan bahsediyoruz. Evet Taha röportajları da devam ediyor. Biz. Neşe Düzen Leterat evet. Gazetesi'nde ve bugünkü üçüncüsünde Medya medyayı da ele alıyor ve yani Merkez kendi medyasını kurdu. kurduğunu Medya. söylüyor. Kendi yargısını kurduğunu dün söylüyordu. Yani yargı bağımsızlığı ne demektir? Böyle bir şey olamaz. Elbette yargı bizim söylediklerimize uygun davranacaktır ki bir ve evet, uygulamada da uygulamada da tamamen bu şekilde evet, bu gerçekleşmiş şekilde oldu. olduğunu bütünüyle evet yani meclisin de evet. kuvvetler ayrımının olmadığını da ilk günkü şeyinde görüyorduk. Zaten meclis hükümeti Bugün. sistemi kuvvetler birliği sistemidir. Yani evet. Türkiye'nin resmen açık sistemi kuvvetler birliği diye hepsi de aslında mecliste toplanmıyordu. Adı meclis hükümeti olsa da sistemin bütün yetkiler Sonuçta cohurbaşkanlığı toplanıyor ya da şefte toplanıyordu o zaman cobaşkanıdı ama Atatürk'te toplanıyordu Evet ve evet, üstelik de şey. Cumhuriyetin ilanı gibi çok temel en temel e, kararında aslında muhalif ve evet. e, daha çoğulcu bir sistemi e, savunan milletvekillerinin de mecliste olmadığının e, su evet. bir e, yapay evet. bir e, şey krizi çıkarıp hükümet krizi çıkarıp ondan sonra da e, biraz yangından mal kaçırır gibi, gibi. Evet. kurduğunu, cumhuriyetin geçişini de o şekilde e, Bütün bunları niye e, zikrediyoruz, diye anlıyoruz? Şimdi öyle bir sistem yaratıldı ki bu sistem e, tepeden tırnağa siyasi kültürü otoriter unsurlarla bezeyen bir sistemdir. Bu sistem içinde yetişen siyasetçiler, daha insanların büyük bir kısmı da o otoriter e, davranış Normlarını bir şekilde içselleştiriyorlar, öğreniyorlar. Yani e, bana sorarsanız Cumhuriyet'in en başarılı projesi nedir diye ben eğitim derim. Yani gerçekten eğitim alanda çok başarılı oldular. Bize tarihi baştan aşağı yalan öğrettiler, pek çoğumuz inandık. Bunları kırmak için çok fazla zaman harcamamız gerekti pek çoğumuz. muhalif nasıl çıkar bu sistemden onu bile... Hayretle düşürmüşümdür pek çok başka insan gibi ileride ve sonunda muhalif denen şeyin de o kadar yaygın bir muhalif o kadar hakiki muhalif olmadığını yıllar sonra öğrenmişizdir yani sol diye ortaya çıkanların da aslında Kemalist büyük bir kısmının Kemalist ee, ideolojinin, bu Kemalist sistemin e, etkisinde olduğunu da e, çok daha net görebildik işte. Evet, son bu, son zamandan, on yılda özellikle. Evet, özellikle çok net olarak ortaya çok net çıktı. Olarak gördük. Demek ki çok başarılıydılar. Ha sadece solcular mı etkiledi? Hayır. İşte burada muhafazakarlarınız dönüp kendilerine bakmaları, aynaya bakmaları gerekiyor. Muhafazakarlar da Kemalizm'den çok etkilenmişler. İçe mantık olarak, zihniyet olarak, metot olarak ee, bu toplumda Kemalizmin Bu özelliklerinden Etkilenmeyen Bir toplum kesimi Bulamazsınız Tepeden tırnağa herkes Aynı torna'dan çıkmıştır Demek anlamına gelmiyor bu Öyle anlaşılıyor ama eh, Yani ona da ne, ne, e, hani Neredeyse <gülüyor> yapacak Neredeyse oraya gideceğiz diyorsun, ama Azıcık. Çünkü bir toplum varsa Bu kadar kalamadıksa insanın olduğu yerde bir projeyi olduğu gibi başarılı bir şekilde hayata geçirmek işin doğası gereği mümkün değildir. Mümkün olmamalıdır diyelim bari olmamıştır da evet. diye temenni ederim <gülüyor> Şimdi e, tabii çok dağıtmadan bugüne e, gelebilecek miyiz bilmiyorum ama şu, e, zamanımız azaldı çünkü şöyle diyelim yani e, Demokrat Parti İlk büyük muhalif parti yani diğer işte Serbest Fırkayı, Trakip Erber Parti, falan, onları katmayalım. Ee, şey, e, Demokrat Parti. E, Demokrat Parti'nin kadroları bu sistemin içinde yetiştikleri gibi. Ee, bu, Celal Bayar e, falan onlar bu sistemin kurucuları zaten. Evet. Yani onlar birlikte kurdular. Şimdi e, şeye baktığımızda Demokrat Parti'nin bazı konularda... Ee, gerçekten e, tek parti e, yönetiminden CHP'de çok farklı e, bir çizgi izlediğini görüyorsunuz. Ama hep şunu söylüyoruz, mantık, yöntem, e, e, zihniyet çok benziyor. Yani hani e, bazen e, eski e, işte ne bileyim e, sol hareketlerde yer alıp da liberalleşmiş bazı insanlar için e, onların düşünme tarzına bakınca hep şey derim ben maucu e, metodolojiyle liberal olmak gibi bir şey şimdi hani liberalizmi de Kemalist yöntemlerle savunan bir dönem vardır e, işte Demokrat Parti'nin e, otoriter metodolojiyle özgürlükçü bir içeriği savunmaya çalışıyorsunuz garabet ortaya çıkıyor. Evet ben de yani aynı e temel düşünceyi, senin demin dile getirdiğin şeyi uzun zamandan beri de kendi kendime düşünüp arada da arkadaşlarla da konuşurken söylüyordum. Yani çok başarılı bir e, proje. Kemalist e, proje. Özellikle de eğitim alanında. E, e. Ve en temel meselelerinden biri de yani muhalefete, muhalefete e, tahammülsünlük. E. Tabii senin de belirttiğin gibi ama muhalefetin de artık yapılamaz hale gelmesi. Yani bunun en tipik örneklerinden biri Cumhuriyet Halk Partisinin hiçbir şekilde yapamaması tam bir felç durumu göstermesi ise bir başkası da mesela dün Yıldırı Öğrün yazısında fark ettim gazetecilere e, özgürlük platformunun e başına Orhan başına bir gibi şey gazete ya? baskını tam baskınıyla hatırlanan ve başka bütünüyle basını e, Öldürmeye yönelik ne varsa yapmış birinin getirilmesi doğrusu şayana hayret yani. Evet şimdi, şimdi bak çelişkileri çok büyük ve Türkiye aslında bir dönüşüm sürecinden geçerken yeni hani bu eski sisteme karşı olduğunu yeniyi savunduğunu söyleyen partide de eski sistemin devamını savunan partide de. Eski sisteminin içinde yetişmiş ve ulusalcı dediğimiz çevrelerde de, onu savunan çevrelerde de büyük bir karmaşa var. Ama bana göre asıl karmaşa reformculuğu savunanların karmaşası. Mesela AKP'de bu çok var zaten. Ben reformcuyum diyor ama muhalefete da anlılsızlık diyor. Reformculuğu da demokratikleşme anlamında söylüyor. Yani özgürlükçü ve demokrat, demokrat bir partiyiz diyor. Ama bu metodolojiyle bu zihniyet unsurlarıyla yani muhalefete tahammülsüzlük, toplumdan gelen taleplere tepkisel davranmak, e, hatta giderek onlara karşı sert, hatta düşmanca davranmak. E, elindeki iktidar araçlarını kendi iktidarını pekiştirmek için daha çok kullanmak. İşte devlet imkanlarını kendi siyasi kendini güvence altına almak ve yandaşlarını e, tatmin etmek amacıyla kullanmak vesaire. Bu aslında kendi e, yapmış olduğu reformları da bir güvensizlik göstermiyor mu? E, elbette zaten güvenmiyorlar topluma. Yani Kemalist Hı. proje böyle bir şey soktu kafalara. Siz topluma güvenmeyin kendinizi devlet içinde güvence altına. Alın. Onları aydınlatmakla kendileri yükümlü. Hem öyle hem de siz bu topluma de, evet, güvenemezsiniz güvenemez. dair. Evet. Yarın bir gün sizi bırakır gider. Ya bakın çok açık mesela ben e, bunu e, Hani e, AKP'ye yakın gençlerin e, oluşturduğu bir platformda böyle her ay bir e, seminer yapılıyordu. E, bundan iki yıl önce katılmıştım ben de. Bir söyleşi hepsi geleceğin e, önemli e, siyasetçileri olarak yetişiyorlar. Akademide değil başka bir platformdaydı. Yani siyaset akademisinde değil AKP'nin. İşte ben sordum niye bu kadar güvensizsiniz topluma? E, niye bu kadar kadrolaşıyorsunuz? Bu kadrolaşma topluma güvenmemek anlamına gelmiyor mu? Neden illa devletin bir sürü kurumunu işgal ederek kendinizi güvence altına almaya çalışıyorsunuz? Bu söylediğim doğru mu? Hakikaten böyle bir korkunuz var mı diye e, sordum. Ve bana çok açık onların e, işte e, organizatörü bu toplantıların. Dedi ki hocam nasıl güvenerim? Darbeleri gördük bugüne kadar her darbede e, toplum işte o zaman darbeyi yerin arkasından hemen çekilip gitti. Biz de güvenmiyoruz. Yani hani e, o zaman ne yapacaksınız devletin kurumlarını mesela yargıyı mesela işte bürokrasinin çeşitli alanlarını kendi adamlarınızla dolduracaktınız. Hatta orduyu da dolduracaktınız ki kendinizi güvende hissedesiniz. Ha, bu topluma güvensizlik bu söylediğim sadece onun bir ifade şekliydi ifade şekillerinden biriydi ama bu devletçi politika devleti işgal etme üzerine politika e, AKP'de de var bütün partilerde var bu evet, siyaset ve... Türkiye siyasetinin bir özelliği evet, özelliği ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde de içeri, içeriğini demokratik bir tartışmaya döndüremediği için de en büyük en korkunç sakatlık orada görülüyor. Hatta bana. şöyle diyelim CHP ne zaman çok saçmalıyor? CHP özellikle Kılıçdaroğlu ile birlikte eski o sert anti demokrat tutumundan uzaklaşma iddiasındadır. Öyle değil mi? Evet. Yani hani daha demokrat bir parti olmak gibi bir iddiası vardır Kılıçdaroğlu'ndan bu yana. Şimdi tam da demokrat olmayı e, olmayı seçtiğiniz ya da kendinize demokratlık payesi biçtiğiniz zaman böyle bir iddia ile ortaya çıktığınız zaman Eski sistemin mantığıyla hareket edince de ortaya çok komiklikler, garabetler çıkıyor. Komiklikler de değil, trajikomik durumlar. Evet, hatta trajide, evet, tra bence trajediler hatta, çıkıyor. Trajedi de burada zaten. Yani önemli hükümette bir de aynı şey var. Bakın yani hükümetin de trajedisi bir yandan bu kadar demokratlık, öbür yandan ben işte şey ne bileyim dindar ne seyitçireceğim. Bu bizden azdan kaçmış bir şey değildir. Evet. Yani, ya da böyle bir İçişleri Bakanlığı getirip hani böyle bir adamı getirip İçişleri Bakanı yapıyorsunuz. Özgürlük tanımı yapınca da Tanrım, şaka mı yapıyor bu adam ya da bu adamın kendisi bir şaka mıdır nedir yani hakikaten varlığı varoluşu itibariyle çok kötü bir şakadır yani diyebilirim bu kadar mı olur? Evet aynı şaka tabi başka yönlerinde de ortaya çıkıyor yani partinin genel başkan yardımcılarından birisi. De... Evet işte çıkıp da medeniyet dili onun diyecek diyecek? Yani? Bir o, o var bir de medeniyet dilini evet, Türkçe hasreden evet. ama daha kötüsü de işte Şimon Perez, Merkel, Sarkozy, Paul Oster sandanmıştı. Ergenekoncu diyen bir ciddi olarak bunu söyleyen bir şaka e, bine kabul edilemeyecek bir şeydi. Ve Türkiye'nin geçmişine hani e, yönelik çok önemli davalardan bir tanesi sulandırmış oluyor yani o, o, o e, tam konuda... da o yani bu Ergenekonu da mahvetmek üzere yapılmış hmm, en ben... güçlü hamle budur yani. Evet. Hani bırakın o Ergene taraftarları bu kadar zarar veremez. Ergene Ergene evet, Bülent Gedikli'den bahsediyoruz arkadaşlar. TBMM Genel Gedikli Başkan Yardımcısı. Yardımcısı. Evet. E sonuçta geldiğimiz yer şu. Aslında bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. 99'dan bu yana gerçekten Türkiye bir dönüşüm süreci yaşıyor. Fakat bu dönüşüm sürecini kurumlar ve aktörlerle sınırlı yürütmeye çalışıyoruz. Bir gerçek zihniyetle yüzleşmeye Vardıramıyoruz bu dönüşüm sürecini. Gerçek fizihniyetle yüzleşmeyi vardıramadığımız zaman dönüştüğümüzü düşünürken inanılmaz inanılmaz şeyler de yapabiliyoruz. Bir kısmı kötü şaka bir kısmı trajedi gerçek anlamda trajedi. Bir kısma da artık isteyen istediği ismi versin, bilemem benim portföyüm kendi yani hani başka isimler verebilirsiniz evet. ama bu garabet yani neyiz, ne oluyoruz birden tutarsızlık e, hani daha önce Tuhaf Zamanlar yazısında da konuşmuştuk evet. yani nereye bakarsanız bir tutarsızlık görüyorsunuz ve mesela başbakan çıkıp kendi kendine polemik yapıyor inanılmaz bir şey oluyor. ...hani ben sanki dindar meselesi yetiştireceğiz sözü... ...kendisi söylememiş... ...çıkıp bu konuyu başkaları gündeme getirmiş gibi... ...onlara kızarak bağırarak cevap veriyor... Halbuki kendisi dile getirdi bunu... ...başka hiç kimse açmadı ki bu konuyu... ...gündeme getiren başka kimse yoktu ki... ...işte böyle zihin yani zihniyetle... ...bu işin tebeliyle yüzleşmeden yürütüldüğü zaman... İşte karşımıza çıkan tablo bu oluyor. Ha son bir cümle söyleyelim zamanımız galiba değil evet, mi? Bitti. Onu söyleyelim. Türkiye'de toplumda bu süreç, bu son 10 yıldır yaşadığımız bütün çok önemli olaylar ciddi dönüşümler yaratmıştır bence. Bu dönüşümlerin nerede ne kadar olduğunu tam bilemiyoruz ama muhafazakar tabanda bu demokratik değerlerin sarılmak konusunda daha güçlü bir dönüşümün gerçekleşmiş olduğu umudum vardır, temennim vardır. O zaman ancak daha ger gerçek zihniyet yüzleşmesi e yaşanması ihtimali yükseliyor diye düşünüyorum. Ee, umudumuzun temeli de burada zaten. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hadi bakalım o zaman güzel bir gün olsun. Ben, Çok ben bitireyim programı sizden önce. <gülüyor> Neo Voto. Mitat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık gazde. esti gardia che magia mu ni pragosilja ni glija che ni ni ya su mar ko Galisa che la grazia che as molti la Biskop Jo Romano Zagliamo Frago Siryani Anko Siriani, bu da klasik bir aşk şarkısı gene Marcos'un 1930'larda kaydettiği ve Marcos'un zaten Rebetiko'nun da bu müziğin o patriarkis, patriarkı yani ata babası diye adlandırıldığını da daha önce söylemiştik. Bu da onun yarattığı en güzel şarkılarından biriydi biraz önce dinlediğimiz kendisi. Sizin günahcı telaffuzunuz da iyiymiş bu arada. Macarca'dan eksik kalmıyor. Evet, teşekkür ederim. Evet. Ee... Yar 40. Ölüm yıl dönümünde Marcos'u anmaya devam ediyoruz. Marcos Vamvarak Vakaris Evet. Aslında. Bu bununla ilgili olarak da bize bol bol kaynak ee, yollayan dinleyicimiz Esat Boz Güter'e teşekkür edelim buradan. Aynı zamanda kendisi e, yolladı bir mailde size de atıfta bulmuş. Onu da söyleyeyim burada. Hani siz demin e, hep e, uğursuz adamlarla adaşlıktan şikayet etmiştiniz ya. Peki ben ne yapayım? Benim adımda da Esat şeklinde bir e, mesaj atmış. Evet, e, bazı böyle problemler var tabii. Ortak e, şey yapıyoruz. Bu arada Esat Boz Yiğit'in bizi uyardığı bir önemli konu daha vardı. Defaatli. Defaatli uyardı. Yunanlı denmesi konusunun yanlış olduğunu Yunan denmesi gerektiğini haklı olarak söylüyordu. Fakat bu araştırmayı da genç tarihçi arkadaşlarımızdan Ayşe Ozil de bize gönderdiği bir maille e, bunun Galata meşhur olduğunu yani bunun da aslında Yunanlı olarak, olarak kullanıldığını hatta Osmanlı döneminde de düzeltti. Ayşe'ye de çok teşekkür olur. Böyle bir muhabbette geliştiriyoruz işte. Bu konuda sürçü lisan edersek bir daha uyarılmak istemiyoruz mu diyelim? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Her zaman uyarıya ...açıyoruz ayrıca. Tabii keyifle en büyük en çok keyif aldığım şeylerden bir benim kendi adımı açıkçası bu gibi şey iletişim. Evet. Esed demişken. Maalesef maalesef evet. çok korkunç haberler geliyor. Yani bugün baş, baştan sona çok Sıkıntı verici bir açık gazete yapıyoruz. Tek teselliğimiz Marcos'un güzel musikisi ruhumuzu hafif kanatlandırıyor olabilir. El Cezire'nin yeni haberi geçti elimize. Yani ilk darbe haberiyle açmıştık öncelikle şeyi. Bir iğrenç bir yalanla ordu darbe yapıp ondan sonra da bu bir darbe değildir dediğini Ad, ad, ada Devleti'nde Fakat maalesef Şimdi devam ediyor Başka bir şey El Cezir'in haberi Aktivistlerin verdiği bilgiye göre El Cezir'e'den e, Esad'ın kan dökmeye Bir son vereceğini söylemesinden Bir gün sonra ve Ruslara da Bunu söylemesinden bir gün sonra Suriye Ordusu'nun Bir e, Humus, Humus şehrinin varoşlarında daha daha da aslında içeriye doğru girmekte olduğunu ve daha bir gün önce Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un Beşer Beşer El Esed'in tamamen kan dökülmesini engellemeye taahhüt ettiğini söylemesinden daha bir gün bile geçmeden ordunun Şam'daki pardon Humus'taki ee, rezidansiyel bölgelere yerleşim merkezlerine doğru gittiğini ve e, roket ve havan topları attığını, onları da e, muhaliflerin yerleşik olduğu bölgede bilinen. Evet, öğrenciler arasında elektriğin kesilmesi sonucu. ...şehirde tabi böyle kesitlerle yaşanıyor... ...bir hastanenin prematüre servisinde bulunan... ...18 bebeğin olduğu falan da söyleniyor... ...gerçekten korkunç, ya, korkunç haberler... ...korkunç haberler hakikaten aktivistlerden... ...Alcezire'nin haberinde... ...Hadi el-Abdullah'ın en az 48 kişinin... ...bir gece içinde... ...dün gece merkezde... ...Humus merkezinde öldüğünü haberi var... ...Bab-Amr bölgesinde... ...bir şey... ...tanklar... İnşaat adlı bölgeye girmiş Ve Bab Amr'a da yaklaşmış Oradaki mahal Bab Amr e, Bu da gene Emir kapısı herhalde Ömer kapısı demeyeceğiz buna e, Bir aktivist oradan da Cezire şey demiş Dört günden beri topçu ateşine Tabi tutuluyoruz burada demiş Roketler, havanlar Ve Rus tankları Allah Allah Rus tankları mı varmış orada tanklar Bab Amr bölgesine girmeye çalışıyorlar mahallesine demişler. Bazı bölgelerin tamamen kuşatma altında olduğunu. Ne internet ne e, kara hattı ne de mobil hatlar çalışıyormuş yani telefon hatları, cep telefonları. Çok e, gerçekten iç karartıcı haberler bunlar. Şu açıdan da e, hani Bölgeye baktığınız zaman işte mesela bir Mısır söz konusu olduğunda veya başka ülkeler söz konusu olduğunda şeyi bekliyordunuz. Hani bir devrilme olabileceği ama Suriye söz konusu olduğu zaman gidebileceği işte en son nokta iç savaş ve iç savaşında yani tüm iç savaşlar gibi son derece kanlı ve korkunç geçme ihtimali var maalesef. O yüzden bu haberleri verirken de hani bir sonunu da insan en azından hayır ha bir son öngöremiyor. Kolay kolay. Evet bu arada da şeyden de bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir hava ya yani Bu da iç karartıcılığın üst noktalarında. Biz böyle konuşuyoruz ama haber merkezimizden Melih de ne zaman iç açıcı gazete oldu ki zaten şeklinde bir e, haberi var ama ne yapalım. Bu gazetenin de görevi bu biraz. E yok yani aslında bütünüyle e, benim de naçizane bu son haber bültenimizde de belirtmeye çalıştığım gibi o kötümserlikle umudu birbirinden tamamen ayırmak lazım. Yani Kesinlikle bu, hani bu o, bunlardan konuşurken kötümser bir bakış açısı ayrı bir şey ama bu haberlerden de bahsetmek lazım yani. Tabii ve bununla yapılan e, mücadeleleri de her tarafta desteklemek lazım. Yani işte Maldivler'deki Naşid'in e, Naşid'e karşı girişilen darbeyi de... Kınamak ve herkesin Kendi hükümetini mesela Türkiye'de de Hükümetin aslında Muhammed Naşit hükümetine e, Suriye'ye gösterdiği hassasiyeti Gösterdiğinde talep etmemiz Lazım değil mi? Böyle yani, Aynen öyle yani, Şimdi daha hiçbir gazetede yok Orası küçük bir ada ve Bizim komşumuz Suriye gibi büyük bir komşumuz Değil diye Bırakacak halimiz yok üstelik orası da eee bakılacak olursa eğer illa e, nüfusun büyük bir bölümü müslüman olan bir ülke yani hiçbir hiç, hiçbir şey önemi yok. yok bunun ama yani hükümetin e, bunda da demokrasiyi savunması ve darbecilere karşı çıkması buna engel olması Engel olan hareketin başını bile çekmesini talep etmek lazım hükümetin yani. O tek türlü çünkü evet. ilkeli bir dış politika yerine sanki e, kısa dönem dış politik hesaplar Evet e, yani o zaman Suriye'de söylediğini e, inandırıcı bulamaz, bulmaz kimse bir tabii. şeyde tartışmak lazım tabii hani e, bir ulus devlet düzeyinde böyle bir dış politika, ilkeli dış politika denen şeyin tırnak içinde ne kadar mümkün olduğu meselesinde. Evet yani Halepçe'de, Hama'da, Bağdat'ta Müslümanları Siyonistler mi, Batılılar mı öldürdü diye sorup cevap veriyor kendisi Erdoğan. Tamamını kendisi Müslüman olarak nitelendirilen zalimler, diktatörler, modern firavunlar yaptı diyor. Esad e, ve Esad'a da eden bulur, mendakka dukka demiş. Bu ikinci defa söylüyor galiba bunu. Bir yerde daha duymuştu. Evet yer, ben de Tamam bunları söylesin güzel. Ama aynı zamanda da aynı ilkeli tavrı senin de biraz önce söylediğin gibi aynen başka yerlerdeki demokrasi katliamlarına özellikle de son anda bu sabahın erken saatlerinde e, haberini vermeye çalıştığımız Maldivler'deki vaziyete de. Yani, daha da geriye gidelim mesela Sudan'da soykırımla suçlanan devlet başkanını da e, resmi davetle Türkiye'ye çağırmasın o zaman. O da sizin adaşınızdı yanlış hatırlamıyorsa. Evet. Ömer Süleyman ne oldu bu arada? Mısır'da. Adaş demişken işkence başı o Ömer. Zor durumdaki adaşlarınızdı. <gülüyor> evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri de Pakistan'da 10 kişinin ölümüne yol açmış. Yine bir drone. drone. Yani bu insansız hava aracı saldırısı. İha. Evet. Bu iki türü var. Bir tanesi istihbarat amaçlı işte bu bizim Uludere'den bildiğimiz. Heron. E, onlar da çok masum olmayan. Yani Heron bir şeyi bunun bildiğim kadarıyla. Marka. Modeli, markası vesaire neyse artık İsrail yapımı olan e, ama e, hepsine bunların insan hava aracı deniliyor. Bir ikinci e, şey de Doğrudan sadece istihbarat amaçlı olarak kullanmayıp doğrudan saldırıyı da yapan yani roket falan atan. Yani evet cinsi... robot işte çağdaş robot evet, çarpışmalarının bu... robot savaşlarının en tipik. Yani, yani bilim kurgunun artık biri. benim için e, küçükken şeydi gözüydü bu e, büyüdüm. E, kurgu kısmı da gitti. Böyle kaldı ortada. Yani işte bu şeyde Pentagon'da oturan e, bir e, bu konudaki teknisyen. İşte Pakistan'da Afganistan'da kendi önündeki kameradan gördüğüne ateş edip insan öldürebiliyor. Ve bu oluyor yani. Evet Bir de şeyden de bahsedelim Amerika Birleşik Devletleri'nin bayağı 10 kişi daha öldürdüğü sivillerin öldürdüğü de öldürülmüş olduğu da söyleniyor. Pakistan'da Batı Pakistan'da Kuzey Batı Pakistan'da, Afganistan tarafına Yakın tabi Veziristan Kuzey Veziristan denen bölgede Miran Şah'ın güneydoğusunda ee, Ve e, yani Egemenliği Yerle bir ettiğinden şikayetçi Pakistan zaten sürekli olarak Sekiz militan öldürüldü, ikisi de yaralandı diye Bir açıklama gelmiş Ajans Frans Presse Şimdi militanlar Kuşatmış orayı ve cesetleri de kaldırıyorlar demişler. Yabancı savaşçılar filan diye de açıklamaları geliyor. Böyle bir açıklama var. Bu Pakistan'la Amerikanlar Amerika'nın da berbat etmeye yönelik bir durum olarak devam ediyor. Peki biraz daha şeyden bahsedelim aslında. Demin sözünü ettiğimiz... Hangisi? Bill McKibben'ın yazısından bahsedelim. Bu oldukça önemli. Yani şeyde dünyadaki durum hava durumu. Ona geçmeden şeyde şey de söyleyeyim. söyleyeyim. Ufak tefek dünya haberleri işte ABD'deki mesela e, başkanlık seçimlerinde Colorado, Minnesota ve Missouri'de e, Rick Santorum Evet atak kazanmış. yapmış. Atak yapmış. Yani ABD'de de e, Cumhuriyetçi Parti'nin e, başkan adayları içinde. Daha fazla radikal olandı sanıyorum söyledikleri bakımından. Evet, yani kökten deyince aslında gayet açık öyle. Evet, öyle. Baya şeriatçı bir adam yani. Yani Hristiyanlıktan bahsediyoruz ama burada yeniden doğan Hristiyanlık. Şeriat olmuyor o zaman. Evet, şeriat Müslümanlar Müslüman dünyada kullanılan bir terim ama aynı şey aslında. <gülüyor> evet yani dini hükümlerin hakim olması, egemen olmasını isteyen adamlardan biri. Başka öyle ufak tıfak haberin var. var ama zaman kalırsa yapar çünkü bilmak McKibben'in yazısı önemli isterseniz. Önemli, evet. önemli yani e, baya e, New York'ta e, ha, bir de son dakika haberi var. Demin e, tartışma konusu olan e, konu açıklanmış. Hani savcı, başsavcı Cumhuriyet Başsavcısı, bilmiyorum haberim yok, olsa haberim olurdu gibi tarihe geçecek naivitede bir açıklama yapmıştı efendim. MİT Başkanı, Müsteşarı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Hakan Fidan ifade, KCK operasyonunda verilen bazı ifadeler üzerine PKK'nın üst yapılanması... Emre Taner ve Afet Güneş ifadeye çağrılmış. Ne diyorsunuz deyince de başsavcı yani başsavcı kendisi "Haberim yok." demişti. Başsavcı vekili de böyle yuvarlak laflar etmişti. "Öyle bir şey yok." demiş başsavcı vekili Fikret Seçen. Yani Türkiye'deki durumun ne kadar tuhaf bir söylem düzeyine ulaştığını Bundan daha iyi gösteren de az bir şey olur. Yani iki şey var elimde. Bugünkü Milliyet Gazetesi'nin manşetinde. Savcılıkta mit bilmecesi gibi hoş bir e, kelime. E, oyunu mu diyeyim artık? Bilmece, mit bilmecesi yapmış. Şüpheli sıfatıyla çağrılıyorlar. Yani PKK şüphelileri olarak mit sorumlularını çağırıyorlar. Yani Neden hakikaten... zaman, görüşme yapıldığı için değil mi bu zamanda onlar basına yansıttığı için mi yoksa? Hiç bilmiyorum. Yani PKK yöneticileriyle Mit arasında yapılan görüşmeyle ilgili yeni bilgilere ulaşılmış. Dı dı dı dı dı. Neymiş Ve bu yeni bilgiler? Bilmiyoruz. Çolak diye sormuşlar Cumhuriyet Başsavcısına. Bir bilgimiz yok. Olsa verilirdi diye düşünüyoruz. Demiş. Eğer bu haber doğruysa o zaman bizlere bilgi verilmeden yapılmış demektir demiş. Giritli Epimenidos fıkrası gibi bir şey bu. E, ama bunun böyle olmadığı söylenmişti hükümet yetkilileri tarafından. Ay, sanıyorum yeni bilgilere ulaşıldı denmesinin sebebi de o ordu, değil mi? Evet. Çünkü o. eski bilgilerden haberdar olunduğu söylenmişti. Bu gene Ömer Madra'nın büyük işletme teorisinin bir parçasına oluştu. Üzgünüm o teori olmayacak. Kanon olarak geçmesini istiyorsunuz. Geçmeyecek hiçbir zaman. <gülüyor> Olsun ama sen bil, Mert bilsin yeter. Biz aramızda bana bu şekilde saygı göstermesi, kapıdan girer çıkarken önümde yere kapaklanılması çok haklısınız socam denmesi yeterli. <gülüyor> Radyonun Elbette. O kadar önemli. Dinleyicilere yaymak istemiyorum. Başsavcı vekiline de sormuşlar. O da öyle bir şey yok demişler. Ama demiş maalesef varmış. Öyle bir şey var. ...öyle bir bilgi olsa... E, ...haberi olurdu demiş... ...verilmemiş demek ki... ...bilgi Cumhuriyet Başsavcısı ile... ...yardımcısı maalesef... ...vekili... ...ters köşeye... ...yatırılmışlar futbol tabiri... ...kullanacak olursak tabir... ...caiz ise eğer... ...ve İstanbul... ...Özel Yetkili Cumhuriyet... ...Savcısı Bilal Bayraktar... ...son dakika haber ifadesi alınacak olan... ...MİT Müsteşarı ve yardımcısına... Terör örgütü KCK yapılanmasıyla ilgili sorular sorulacak. Bu doğruk noktasıdır bence. Bu konudaki varılmış en üst nokta. Mit bugüne kadar ne Kapatalım niye, gidelim bence. Yani Frankfurt din olayında falan neden Mit hiç söz konusu değil diye sorup duruyorduk. Artık soracak bir şey yok çünkü o, Mit, MIT PKK'lıymış. haklıymış ondan. ...sonucuna varıyoruz hakikaten. Bu üç isim... Yok öyle olduğunu sanmıyorum. Orada bir mantık hatası oluyor. Gerçi hani biliyorum şey olduğunu. Mantık hatası mı? Evet. Sen bir mantık mı arıyorsun bu işte <gülüyor> Mutlaka arıyorum. Hakan Fidan, Emre Taner ve Afet Güneş... ...yarın İstanbul Beşiktaş Adliyesi'nde ifade verecekler. Bu da Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Peki geçiyorum. Şimdi Bill McKibben... Açık Radyo'nun da dinleyici ve destekçilerinden biridir kendisi Çok önemli bir yazı kaleme almış Çok kısaca söyleyecek olursak Dünyayı yani böyle çok özel bir dürbünle seyredecek olursak En görebileceğimiz şey devasa bir karbon balonu Bubble dedikleri yani finans dünyasındaki krizi de anlatan yani, kelimeyi kullanıyor. E, Reel değerinin çok üzerinde şişirilmiş, şişirilmiş bir şey ve her an patlayınca da her şeyi götürüyor. Aslında ait olduğu yani şöyle açıklayalım bunu hani işte altın standartında mesela işte bankada belirli miktar altın vardır onun karşılığı banknot verilir devletler tarafından işte banknotun değeri de bankada olduğu varsayılan altın üzerinden Belirlenir evet. ya. Bu da öyle işte. Bu da öyle ama... E, yani, ...bubble olduğu zaman o elde... ...değeri belirleyen referansla... E, ...şey... E, ...o... ...referansa göre değer verilen nesne arasındaki... ...değer farkı çok ciddi oranda... E, ...artıyor. Bir anda bir patlıyor bir bakıyorsunuz... ...elinizde öyle bir şey yok aslında. E, yalnız... Yeterli oldu mu bak, bilmiyorum. Bak, e, oldu ama bir adım daha ötesine geçmekte fayda var. İki şey söylenebilir. Birisi elinde... ...ufak bir iğneyle dolaşıyor herhalde. Balona yaklaşıyor. Balonun da cidarları çok zayıflamış oluyor. Bir sabun köpüğü gibi. İkincisi, daha önemlisi e, de balonu e, patladığı zaman... ...her şeyi göremiyorsun senin dediğinin ötesinde. Hiçbir şey göremez hale geldiğinde olabiliyor. Zaten diyor... Pozduman oluyor zaten. <gülüyor> 2007'deki e, emlak evle ilgili... Balonun patlaması bir şaka gibi, küçücük bir şaka gibi, anekdot gibi kalacak diyor. Ama şimdiki halde hiçbir şekilde göremiyoruz diyor. Hakikaten de yani 40 yıl içinde dünyanın ne kadar değiştiğini gösteren fiziki dünyanın. Yani Apollo 17'den orijinal olarak 1972'de çekilen tam 40 yıl önce çekilen fotoğrafın yeni bir High Definition dedikleri yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafı var. 4 Ocak'ta Amerika'nın durumunu gösteriyor. Amerika kıtasının durumunu gösteriyor Kuzey Amerika'nın. ...çünkü ışık şey de yokmuş... ...bulutsuz filan ve... ...dünyada e, Amerika'nın en çok... ...okunan, blogu okunan... ...meteorologu... ...Jeff Master demiş ki... ...Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada... E, ...neredeyse tamamen... ...şey görünüyor bu fotoğrafta... ...karsız ve bulutsuz... ...bu da bir Ocak ayı... ...içinde son derece... ...en az rastlanan... ...bir durumdur demiş... ...ve dağlarda kar olmamasının çok anormal bir şey özellikle batı Amerika'da demiş ve sorun şu aslında iki büyük mesele var yani bunun neden medyanın hiç bahsetmediğin üzerinde durmuyoruz bile Washington Los Angeles Times'ın da bütün Amerika'da kış nereye gitti kocaman bir röportaj yayınlayıp sayfalar dolusu tek kelime küresel iklim değişikliğinden bahsetmesinin sebebi gerek Ross Gelbspan gerekse de Naomi Oreskes tarafından çok açıkça şey yapıldı ki ortaya kondu çarşaf gibi kitaplar yazdılar hiç kimse artık inkara bile kalkışmıyor sadece inkar için para yatırılıyor mantıkla ilgisi yok asıl önemli cevabı şu dev enerji şirketleri o kadar çok para kazanıyorlar ki artık durduramaz haldeler. Exxon Mobil bu yıl 41 milyar dolar net kar elde etti. Tarihteki, paranın tarihindeki en çok parayı kazanmış durumda. Chevron da hemen onun arkasında ve herkes para içinde yüzüyor bu şirketler. Gene de ha, teorik olarak düşünürsek işte yeni temiz teknolojiler ya da RG ...gene yeşil enerji için... ...dökebilirlerdi paraları diyor. Ama başka bir problemleri daha var. O da son 1-2 yıl içinde ortaya çıkan. Çok net olarak söylersek... ...işte senin biraz önce balonu da anlatırken... ...söylediğin gibi varsayımsal değerler var. Yani onların bu şirketlerin ana değerleri... ...fosil yakıt rezervleri üzerine kurulu. Ve eğer küresel ısınmayı ciddiye alırsak bunların yakılmaması 350'de de ya geri döndürmek için 350 parçacık, milyonda parçacık BPM'e geri döndürmek için dünyayı o zaman yakmamak gerekiyor. O zaman da şirket iflas eder. Yani öyle bir şey ki biz yani bu şirketlerin halihazırdaki hazırdaki rezervleri 2795 gigaton karbon karşıtı e, emisyon e, halbuki e, daha 565 gigaton daha atarsak karbon dioksite artık zaten 2 derecede tutması başaramayacağız 2 derecelik ısınmada dünyayı bu da dünyanın sonu demek yani kırmızı çizgilerin en kırmızısını da aşmış olacağız oysa bu şirketlerin rezervleri bunun 5 katı güvenli bir şekilde yakabileceğimiz sınırın 5 katı var o zaman da işte 20 trilyon dolarlık varlıklarını silmek zorunda kalacaklar. Bunu da yapmak istemiyorlar diyor. Onlar da haklı. Onun için de fonları küresel ısınma böyle bir şey yoktur demekle yetiniyorlar. 2011 karı 41 milyar dolar. Ki ikinci bu. Evet. Birinci de yine bir petrol şirketi Exxon Mobil. İkinci Chevron değil mi? 41 milyar dolarla. Hayır, ikisi de Exxon Mobil. 2008'de de Exxon evet. Mobil şimdi de tarihin en karlı şirketi olmaya devam ediyor. 2008'de zaten biliyoruz onun üzerinde durmuştuk neden olduğunu. Yani tarihteki en büyük şey diyor. Punch bowl diyor tarihteki yani partide içebildiğin kadar iç diyor. Parti tam devam ederken Daldır daldır bardağını iç pançını ağır bir kavga var. Bizde mükemmel görünüyor uzay, uzaydan dünya ama artık gezegenimiz tek evimiz olan bu gezegeni tanımakta biraz güçlük çekeceğiz diyor. Mücadeleye devam edelim. Evet bitiriyoruz. aslında bitiriyoruz ama bitirmeden önce belki şeyi de söyleyelim. Ee, şey Kaldırılan heykel haberi var yine söyleyelim mi onu? Ver misiniz? Vaktimiz var mı? Evet söyleyelim kaldırılan haberi. Bunun üstüne bir haber okumak içinden geldiyse tabii söyleyeyim. Yani bu haberi okumak e, içimden geldi açıkçası. E, şey bu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin bahçesinde girişinde e, bulunan aslan ve kartal, kartal figürlü heykel kaldırılmış. Bizans heykeli miymiş? Hayır yeni bir aslan heykel. Aslan ve kartal. Çağdaş. Aslan ve Kartal Bizans'ın simgesi değil midir? Aslan ve Kartal mı? Evet. Aslan ve Kartal... Roma'nın da simgesi değil midir Roma İmparatorluğu? Şimdi kartal, Aslan... Amerika'nın simgesi değil midir? İşte Kartal Amerika'nın simgesi. Almanya'nın da... simgesi. Almanya'nın simgesi. İngiltere'nin simgesi. Aslan. İngiltere'nin simgesi Aslan. Kartal ve aslandan oluşur zaten... ...bütün simgeler bildiğim kadarıyla... İşte ...dünyadaki en güçlü ...Kartal... E, ...Gaz Saray... Aslan. ...Aslan... ...Bunlar işte... E, ...Apex Kanari, Predator falan, falan filan oldukları için... ...Kanare'yi şimdi Aire'ye... ...ya her neyse... <gülüyor> ...bunlar... E, ...işte hayranlık uyandıran... ...hayvanlar olduğu için... ...işte bir ideal olarak konuluyorlar sembol... ...işte Güçsünüz. onun gibi olmaya öykünme... ...onu gösteriyor aslında... Ee, ve işte sizin saydığınız gibi ve örnekler de aslında sanıyorum çoğaltılabilir. Dünyada da sayısız örneği var bunların evet, kullanıldığı. Arnavutluk. <gülüyor> Akla <Hatta> geldiğince <gülüyor> ekleyeceğim diyorsunuz. Peki e, bu serbest satışı olsun. E, kaldırılmış bunlar ama. Neden? Çünkü Ermenistan Devleti'nin bayrağında varmış. Ya, Ona andırıyormuş. Nereden kaldırılmış? Kütahya Dumuplan Üniversitesi'nden. Ama şey daha güzel... Heykel tepkisi daha güzel. Onu da söyleyeyim. Musunuz? Atanas Karaçoban heykel heykel traş. Ee, böyle bir uygulama yapılma, yapılmasından kendisine danışılmadan büyük üzüntü duyduğunu, derinden yaralandığını belirtmiş. Bunu anlayabilirim. Sonra da şöyle demiş: Keşke bana, önce bana bir sorsalardı. Heykelimin uzaktan yakından öyle bir arma ile alakası yok. Ben Türküm ve Atatürk milliyetçisi bir insanım. Evet, sorsalardı tabii. Peki, bitiriyoruz artık daha fazla hiçbir şey söyleyemem karslan derim sadece kartlan da değil hiç gerek yok grifon onun şeyi mitolojide değil mi? evet ben türkçe bir isim bulmaya çalışıyorum <gülüyor> kartlan olur aslında kartlan evet o üstelik... kartlanlar alsın bizi diyor <gülüyor> <gülüyor> jiğerimizi paralasın evet bir hatayı da düzelterek bitirmek istiyorum ben dün şansoncuların en büyüğü sayılan yaşayan Juliet Greco'nun doğum gününü 85 yaşını kutlarken bir parça olarak da La Javanez çalmıştık Serge Gensbourg'un bestesi ve müziği Serge Gensbourg'a ait olan fakat orada şey de söylemiştik yanlışlıkla ben söylemiştim yani kendim hatamı hemen burada söyleyeyim ve düzeltmeye çalışayım. Juliet Greco'nun da parmağı var bestesinde demiştik yokmuş tekrar. Ölçtük, biçtik Serge Gensburg'a ait hem sözleri hem müziği Fakat onu en iyi seslendirenlerden biri olarak Dün de açık dergide gözlerinde söylediği gibi Ben onların bestecilerin Ve şarkı yazarlarına, şairlerin hizmetinde Bir şarkıcıdan ibaretim Şansoncudan ibaretim Ama onu da söylemeyi kolay sanmayın Yorumda ayrı bir maharet beceri gerektirir Diye de kendini hem yermiş hem de övmüş. Çok hoş bir şey söylemişti. Onu da Açık Dergiden öğrendik. Juliet Greco'dan şimdi Serge Gensburg'un bu şarkısının yorumuyla bitirelim. Açık Dergi demişken aslında... La Javanez ile bitirecektik. Bu, bitirecektik ama bu akşam e, Açık Dergi'nin yeni bir köşesi giriyor. Onu söylemeden bitirmek de e, olmaz. Biraz uzattık farkındayım ama... Charles Dickens'ın... 200. Doğum günü şerefine... E, müşterek dostumuz e, Charles Dickens isimli bir e, köşe ilk defa yayında olacak. Özgür Çiçek ve Irmak Ertuna Hovis'in hazırladığı e, bu köşe. İsterseniz hatta e, onun Jingle Delimizin altında ama vaktimiz kaldım bilmiyorum çalsak mı? Müşterek dostumuz Charles Dickens. Hazırlayan ve sunanlar Özgür Çiçek ve Irmak Ertuna haricinde. Evet, böyle de bir 200. yıl dönümüne bu şekilde bir hazırlık yapıyoruz. Biz de La Javanezle, Javalı kadınla ya da kızla Sage Gas bestesini Juliet Greco'dan dinleyerek bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. J'avoue, j'en ai bavé par vous, mon amour Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour Ne vous déplaise En dansant la javanaise Nous, nous aimions Le temps d'une à votre avis qu'avons-nous vu de l'amour de vous à moi vous m'avez eu mon amour ne vous déplais en dansant la javanaise nous nous aimions du chanson hélas avril en vain vous à l'amour j'avais envie de voir en vous cet amour nous vous dépla en dansant la jamaisais de nous À le temps d'une nous chanson La vie ne vaut d'être vécue sans amour Et c'est vous qui l'avez voulu, mon amour Ne vous déplaisez En dansant la javanais